Oh yeah. Çıkkastı Merhaba kainat, bugün 17 Şubat pazartesi, yıl 2020, ay 2, gün 48, Kasım 102 1441 Hicri, Cemazi'ye lahir 23, 1435 Rumi, Şubat 4 Türk Medeni Kanunun Kabulü, 1926 Fırtına Günün Sözü Hukukun kuvvetinin azaldığı yerde kuvvetlinin hukuku geçerli olmaya başlar Maurice Duverger Günün tarihi: 94 yıl önce bugün 1926'da Türk Medeni Kanunu, İsviçre Medeni Kanunu esaslarından faydalanılarak hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir. 420 yıl önce bugün ise 17 Şubat 1600'de İtalyan bilim insanı filozof Giordano Bruno dine dil uzattığı gerekçesiyle canlı canlı yakılarak ölüme mahkum edilmişti. 156 yıl önce bugün 17 Şubat 1864'te Amerikan İç Savaşı sırasında Dünyada ilk defa bir denizaltı bir savaş gemisine saldırıp batırmıştı. 153 yıl önce bugünse yani 17 Şubat 1867'de Süveyş kanalından ilk gemi geçmişti. 11 yıl önce bugün de 2009 yılında tiyatro sanatçısı Gazanfer Özcan vefat etmişti. Büyük, Büyük saatli, saatli Marif Takvimi, marif takvimi. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? They say in Harlan County There are no neutrals there You'll either be a union man Or a thug for J.H. Blair Which side are you on, boys? Which side are you on? My inner son, he'll be with you fellow workers until this battle's won. Tell me which side are you on, which side are you on, sing it, which side are stand it? Tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man? Which side are you on? From all of you good workers, good news to you I'll tell Of how the good old union has come in here to dwell Tell me which side are you Herkes Açık Radyo Burası 94.9 açıkradyo.com.tr Ve Açık Gazete Başladı haftanın ilk Açık Gazetesi Ben Deniz Ömer Mada Özdeş Özbay ve Robby Tayar'dan oluşan Ekiple birliktesiniz Andrei Grisku da Bize destek veriyor Günaydın. Günaydın Evet açılışımızı Galeano yok Bugün Eduardo Galeano'nun Kadınlar Kitabına değinmeyeceğiz Açılışımızı Pete Seeger'ın Ünlü Which Side Are You On Adlı Şarkısıyla Yaptık Hangi yandasın Hangi kimden tarafasın Çocuklar siz kimden tarafsınız Diye soruyor Yani Harlan ilçesinde Böyle tarafsız olan kimse yoktur Ya sendikalı olacaksın Ya da bir C.H. Blair Diye bir şeyin İnsanın Haydudu olacaksın Karar ver Benim babam bir madenciydi ben de bir madenciyim ne oluyor? O kendi kardeşleriyle olacaktır bu savaş bitene kadar diye giden ve bütün iyi işçiler bir araya gelin size iyi haberim var. Bu eski birlik sendika burada geldi kuruluyor. Hangi taraftan olduğunuzu söyleyin." diyor. Böyle bir açılış yaptık çok Karanlık ve hareketli Günlerin eşiğindeyiz Bu hafta çok Bayağı Önemli şeyler evet, Türkiye demokrasi bağlı. tarihine geçecek Bir hafta olacak gibi evet, duruyor Evet öyle duruyor ee, Evet Şimdi şeyi yapalım Bir de tarihte bugünün Bir saatli marif takviminden Kalanları da yapalım 1959'da bugün Başbakan Adnan Menderes ve beraberindeki Türk heyetini Londra'ya götüren uçağın düştüğü ve Menderes'in de baş, başbakan Menderes'in de sağ olarak kurtulduğu kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği bir gündü. 1968 yılında bugün Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Çetin Altan mecliste adalet, pa adalet partililere çoğunluğunuz var ama ağırlığınız yok dedi. Bunun üzerine mecliste kavga çıktı ağırlıklarını göstermek üzere <gülüyor> yumruklarının ağırlığını göstermiş oluyorlar yani Adalet Partililer ve biliyorum sağ kanat 1986'da bugünse ise Barış Derneği davasından tutuklu 6 kişinin tahliye edildiği tahliye edilenler arasında Reha İsvan ve Gençay Şaylan'ın da yer aldığı bir var Ali Sirmen Erdal Atabek, Ali Taygun, Ergun Elgin Hüseyin Baş ve Orhan Taylan'ın tahliye talepleri ise ...reddedilmiş... Ne ...1986'da kadar ilginç değil mi? bugün... ...benzer koşullarda ...doluluyor evet. şu anda. ...bir de bugün... ...bir anma var... ...Nuh Köklü... Evet. ...gece sıçalan ...çalan telefon uğursuz bir haber... ...geleceği endişesini yüreklere düşürmüşken... ...kar topu oynamak gibi... ...çocuksu ve yaşam sevinci taşıyan... ...bir eylemin ölümle sonuçlandığını... ...haber veren sese... İnanmamak inanamamak diye yazıyor bir günden Sibel Köklü. Anma bu akşam yani 17 Şubat 2020 pazartesi bu akşam 19.30'da Yelderimin Karakolhane Caddesi'ndeki Yapı Kredi Bankası'nın önünde gerçekleşecek. Arkadaşları da bu anma için çağrı yapıyorlar. Hatırlarsanız 2015 yılında hayatını kaybetmiş öldürülmüştü Nuh Köklü. Son sözleri ise ne olur bu bir riya olsun olmuştu. Evet, yani e, Nuh Köklü e, Kadıköy'de kartopu oynarken bir esnaf tarafından öldürülmüştü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde. Bugün saat 13'te de bir toplantı var. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Sibel Köklü ve arkadaşları konuşacak. Nuh Köklü'nün ülkedeki politik iklimin etkisiyle nefret cinayetiyle öldürüldüğü gerekçesiyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde öldürülen gazeteciler galerisine ismi ve fotoğrafı da eklenmişti. Kendisi aynı zamanda Açık Radyo'nun da programcılarındandı. Çok değerli programlar yaptığı hayatı olanca zenginlik ve çeşitliği içinde taşıyan, sesle taşıyan Hoş bir insandı. Ona da bir buradan bir günaydın daha diyoruz. Evet ve günün haberlerine geçelim şimdi. Bir sonraki duruşması yarın. Görülecek olan Gezi davasında karara doğru gidiliyor. Ve 16 Şubat akşamı saat 19'da dün Akşam Twitter hesaplarından başlatılacak davadaki hukuksuzluklara dikkat çeken kampanyaya çağrılar da var. Yani dün akşam gerçekleşti bu, Başladı, bu sosyal evet. medya kampanyası. Gerçekti. Gerçekleşti evet. Çünkü savcı verdiği mütalaada 836 gündür dün itibariyle tutuklu bulunan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin derhal tahliye kararına rağmen halen tahliye edilmeyen Haklı savunucusu Osman Kavala, 221 günlük tutukluğun ardından tahliye edilen sivil toplum kuruluşu çalışanı Yiğit Aksakoğlu ve Gezi davasından daha önce yargılanıp beraat etmesine rağmen yeniden yargılanan mimar mühendis e, sorumlusun sorumlularından mücella yapıcının ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Eşi benzeri görülmemiş bir durumdan bahsediyoruz. Ayrıca tutuksuz yargılanan Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özer'den Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ekmekçi hakkında da 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bu kampanya çağrısında da yargı yok infaz var etiketiyle evet. hashtag ile verilmiş olan şey... Hukuksuzluklara dikkat çekmeyi amaçlıyor Yaşanan adaletsizliği Yargı yok infaz var Mesajı altında vermeyi planlıyoruz diyorlar Kampanya gelin de Yargı yok infaz var Etiketi eşliğinde yapacağınız Paylaşımlarla katılın diyorlar Gezi davasında adil yargılama olmadan infaza gidildiğini apaçık ortaya koyan gelişmeleri düzenlediğimiz paylaşımlarınızda kullanabileceğiniz örneklerimizi de aşağıda sunuyoruz dedikten sonra mesela tutukluluk süresinden bahsediyorlar. Osman Kavalan'ın 28 ayı, Yiğit Aksakoğlu'nun 7 ayı aşkın süre tutuklu kaldığı, Kavalın hala tutuklu oldu ve yargı yok, infaz var diye bir olay. İkincisi... Gezi davasında Osman Kavala'nın 16 ay boyunca neyle suçlandığını bile bilmeden, iddianame bile hazırlanmadan tutuklu kaldığı var. Yargı yok, infaz var. Üçüncüsü, Gezi davasında soruşturma dosyası Kavala ve avukatlarından kısıtlamalarla gizlenirken, yani bizzat sanık durumuna bile girmemiş hakkında soruşturma olan kişinin Soruşturma dosyası kendisinden gizleniyor. Dünya tarihinde de ender rastlanan şeylerden, hukuksuzluklardan biri. Ve avukatlarına da verilmiyor. Soruşturma bilgileri ise medyaya servis edilmiş durumda. E, yargı yok, infaz var. Gezi davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin dünya devletler üstü en önemli hukuk organı bölgesel. Aralık 2019 sonunda aralığında Osman Kavala'nın makul bir şüphe bulunmadan siyasi gerekçelerle tutuklandığına hükmediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ya da AHIM Hak ihlallerine işaret ederek Kavala'nın derhal tahliye edilmesine karar veriyor. Kararın ardından geçen iki duruşmaya rağmen Kavala halen tutuklu yani yargı yok infaz var. Bu tutukluluk süresiyle ilgili şeyler. İkincisi iddianame. Olayların üzerinden yani bu iddianame hazırlanmaya başladığında Gezi davası denen şeyde iddianameye konu olmuş olan olayların üzerinden 6 yıl geçmiş. Yargı yok infaz var. Gezi davası sanıklarından mücella yapıcı 2014'te açılan Gezi davasından beraat etmiş. Ama yeniden yargılanıyor. Yargı yok infaz var. Gezi davası 5 yıl önce FETÖ mensubu yani Fethullah Gülen terör örgütü diye adlandırılan örgütün mensubu polis ve savcıların hazırladığı ve 2015 yılında beraatle sonuçlanmış bir soruşturmayla aynı içerikle 19, 2019 yılında yani 4 yıl sonra yeniden açılmış bir dava. Bu da görülmemiş bir şey. Yargı yok, infaz var. Bir diğer nokta Gezi davasının hazır, dayandığı soruşturma dosyası 2013'te... Bu FETÖ denilen terör örgütü diye adlandırılan şeyden Firari Savcı Muammer Akkaş Ve polis Nazmi Ardıç tarafından hazırlanmıştı Yargı yok infaz var Nazmi Ardıç'ın raporuna dayanarak Muammer Akkaş'ın 2014'te açtığı ilk dava FETÖ'cü, savcı ve polis tasfiyesinden sonra 2015'te beraatle sonuçlanmıştı Yargı yok infaz var Muammer Akkaş savcı ve polis Nazmi Ardıç'ın haklarında delilleri değiştirmekten dolayı dava var. Gezi davasının soruşturmasının delillerini tırnak içinde kıymetlendirdiği savcı Akkaş ve polis Ardıç. Onların hakkında kıymetlendirilen bu delilleri değiştirmekten dolayı açılmış bir dava var. Bu da hukuk tarihinde ender görülen hatta hiç görülmemiş nitelikte bir şey yargı yok infaz var. Gezi davasında Kavala'nın tutuklanmasından 16 ay sonra hazırlanan iddianame tırnak içinde kıymetlendirilmiş delillerden ve Uludağ Sözlük'ten alıntı kırık bağlantılardan ibaret. Evet. Yani hakikaten <gülüyor> aklı hafsalası <gülüyor> hayal gücü <gülüyor> alamıyor insanın. Yargı yok infaz var. Sonra gene Gezi davasında yasa dışı dinlemelerin tapeleri Dinleme kayıtları kanıt olarak tırnak içinde kıymetlendiriliyor. İddianameye giriyor. Hakim tarafından duruşmada sanıklara soruluyor. Yasa dışı bu dinlemeleri. Yani hukuksuzluk üstüne hukuksuzluk sanıklara soruluyor. Yargı yok infaz var. Gezi davasında tanık Murat Papuç'un ifadesinin tamamı iddianamede yer almıyor. Kaynağı bilinmez bir şekilde ifadenin tamamı dosyaya sonradan ekleniyor. Yargı yok, infaz var. Gezi davası iddianamesinde suç oluşturan bir fiil yok. İddianamede fiille fail arasında kurulan bir bağlantı da yok. Delil de yok. Ne var? Yargı yok, infaz var. Gezi davasında iddianame kanıtlardan değil, kanaatlerden ibaret. Yargı yok, infaz var. Gezi davası iddianamesinde tanık ifadesinde yer verilen Murat Pabuç ya da başka bir ismi de var. Biz Eren soyadı da geçiyor o, o bile belli değil. Pabuç ya da Eren bu ifadesinden sonra bir açıklama yaparak benim ruhsal rahatsızlıklarım var. Niye ciddiye aldılar ki diyor. Yani ruh hastası olduğunu söylüyor. Yargı yok infaz var. Gezi davası iddianamesinde en eski tape, yani gizli dinleme, Gezi olaylarının başlamasından iki gün sonra, 30 Mayıs 2013 tarihine ait. Gezi'nin önceden organize edildiğini gösteren bir tape ya da fiziki takip delili iddianamede yok. Ne var? Yargı yok, infaz var. Gezi davası iddianamesinde Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür'ün, bu iki kuruluşun, 2006 5 ile 2016 arasındaki 11 yıllık bütün nakit akışı ve verdikleri fonların dökümü var. Ancak geziye aktarılmış herhangi bir kaynak delili yok. Ne var? Yargı yok, infaz var. Bu, bu da duruşmalarla ilgili durumlar. Yani iddianame ile ilgili pardon. şeyler. Bir tutukluluk süresi, bir iki iddianame, üç... Mahkemenin oluşmasıyla ilgili bir şey var. Gezi davasında mahkeme heyeti Hakimler Sabrılar Yüksek Kurulu tarafından iki kere değiştirilmiş. Yargı yok, infaz var. Gezi davasında Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu hakkında tahliye yönünde oy kullanan heyet başkanı davadan alınıyor. Evet. Yargı yok, infaz var. Ve son olarak dört duruşma süreciyle ilgili olarak da şunlar var, pardon son değil dörtüncü... Dur, durum duruşma süreci Gezi davasının meşru bir zemini yok Ne tanımlanmış bir suç Ne de suça uyan bir eylem var N Ne yok Yargı yok infaz var Gezi davası sanıkları Çekilmemiş bir film Kurulmamış bir televizyon kanalı Açılmamış bir banka hesabı Yapılmamış bir proje Gidilmemiş toplantı Gidilmeyen ülke Görüşlemeyen kişiler Gidilmeyen ülkeler Görüşülemeyen Görüşülmeyen kişiler yüzünden yargılanıyorlar Yargı yok infaz var Yani dünya tarihinde Dreyfus davası çok tanınmıştır Ama bu onu da aşma yolunda gidiyor anlaşılan Gezi davasında duruşma esnasında Avukatların yokluğunda Sanıkların sorgulanmasına devam edildi Yargı yok infaz var Gezi davasında mahkeme iki kez savunma avukatlarının katılımına müsaade etmeden savunmanın yokluğunda Murat Papuç ya da Eren'i tanık sıfatıyla dinledi. Bu da hiç tarihte görülmüş şey değil. Yargı yok, infaz var. Gezi davasında heyet tarafından iki kez tanık olarak dinlenen ve kimlik tespiti yapılan Murat Papuç'un gerçek adının Murat Papuç değil Murat Eren olduğu ortaya çıktı. Yargı yok infaz var Gezi davasında mahkeme heyeti Ali İsmail Korkmaz'ı tekmeleyerek öldüren Bu eylemi sebebiyle hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olan Ve tekmeleme sırasında ayağını inciten Mevlüt Saldoğan isimli eski polis memurunun Mağdur olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmasına karar verdi Yargı yok infaz var Gezi davasında Adalet Bakanlığı tarafından mahkemeye iletilen metinde Osman Kavala hakkındaki ahim kararının kesinleşmemesi ne dair bir ibare olmamasına rağmen ki mahkeme heyeti tarafından bu konuda açıkça yalan söylendi. Yargı yok, infaz var. Gezi davasında mahkeme heyeti usule aykırı olarak savunmadan kaçırılarak dinlenen tanık Murat Pabuç ya da Eren'in duruşmada dinlenmesi taleplerini reddetti. Yargı yok, infaz var. Ve Gezi davasına bakan mahkeme heyeti 12 baro tarafından protesto edildi. Yargı yok, infaz var. Ve son olarak 5. bölüm mütalaa konusunda savcının verdiği mütalaa. Gezi davası sürecinde sanıklar ve avukatlar savunmalarında iddiaların geçersizliğini defalarca ortaya serdiler. Fakat savcının verdiği mütalada 7 aydır süren Gezi davasında dile getirilen hiçbir konuya, hiçbir ifadeye yer verilmedi. Yargı yok, infaz var. Ve Gezi davası mütalası sanki 5 duruşma hiç yapılmamış gibi... İddianameden kopyala yapıştır yöntemiyle hazırlandı. Yargı yok, infaz var. Hatta o kadar kopyala yapıştır ki Yiğit Aksakoğlu her katıldığı programda üstüne basa basa şey dedi. Hala benim Bilgi Üniversitesi'nde çalıştığım bilgisi geçiyor. Her duruşmada tekrar tekrar verdik. Ben 2007 yılından beri çalışmıyorum. 11 yıldan <gülüyor> evet. beri evet. <gülüyor> çalışmıyorum üniversiteye, hiçbir bağlantım yok. Ama hala en son savcı mütalasında da Bilgi Üniversitesi çalışanı olarak... Geçmeye devam ediyor. Evet, inanılmaz yani. Peki bu yargı yok, infaz var, katılımlar da var, değil mi? Evet, bir TT diye geçiyor ya Twitter'da e, bu kampanya, tap tweet e, şeyi kampanyası olarak sürdü. Bir dizi insan e, katıldı. Sezgin Tanrıkulu, Kerem Altıparmak, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, şeyi Taksakonla özgürlük kampanyası, tweetler attılar. Bu az evvel saydığınız sonu yargı yok, infaz bit, e, infaz var. E, ile biten cümleleri tekrar tekrar yayınladılar. Ben bir kısmı derlemiştim ama siz zaten onları hemen hepsini okudunuz. Evet yani Türkiye'nin önde gelen siyasetçi İsimleri, tabii. hukukçuları anayasa hukukçularından Milletvekilleri bah milletvekillerinden bahsediyoruz. Yani. Filiz Kerestecioğlu hatta konuşma da yaptı mecliste. Evet yani Türkiye Cumhuriyet tarihinin çok önemli bir hareketli bir döneminden geçtiğimizi söylüyoruz sürekli olarak hatta e, en önemli dönemlerinden birinde ve alacakaranlık kuşağını yaşar gibiyiz ve e, en önemli noktalardan bir tanesi de bu e, hafta e, bu hukuksuzluğu tescil edecek nitelikte olduğu, etmekte olduğu görülen birçok önemli davayla da birlikte şimdi onların da e, şeyini yapabiliriz evet. ama daha önce de bir başka kampanyadan bahsediyorum. Gezi davası yarın yapılacak 18 Şubat Salı günü belki de son duruşma olabilir deniyor. 1376 Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı ben de oradaydım şeklinde bir açıklama yaparak Gezi'de dile, getiren, dile getirilen gelen bu toplumun özlemleri ve talepleridir yargılanamaz diyorlar. Şöyle Metin, ben de oradaydım, ağaçlar, nehirler, dağlar kardeşim olduğu için. Ben de gezideydim, düşüncemi özgürce söyleyebileyim diye. Ben de oradaydım, birlikte eylemenin, dayanışmanın güzelliğini yaşamak için. Ben de gezideydim, kimse ne giydiğime, kaç çocuk doğuracağıma, gülüp gülmeyeceğime karışmasın diye. Ben de oradaydım. Yaşadığım şehir beton yığınına dönmesin diye. Ben de Gezi'deydim. Barış içinde yaşamak istediğim için. Hepimiz oradaydık. Gezi'de dile gelen bu toplumun özlemleri ve talepleridir. Yargılanamaz. Aralarında e, toplumun her kesiminden gelen akademisyenler, siyasetçiler, hukukçular... Yayıncılar Gazeteciler Yazarlar Ressamlar Şairler Sıradan insanlar işçiler Bulunan çok Çarpıcı bir Metni imzalayan Metinler var Ve Yaşları 18 ile 90 küsura kadar uzanan Aralarında en yani 90'ı aşmış bulunan ama gayet aktif bulunan hukukçu, siyasetçi ve doktorların da bulunduğu bir listeden bahsediyoruz. 1376 yurttaş, ben de oradaydım, Gezi'deydim. Gezi'de dile gelen bu toplumun özlemleri ve talepleridir, yargılanamaz diyorlar. E, bu hafta için Türkiye demokrasi tarihine geçecek bir hafta diyorduk. Çünkü tek dava bir yandan Gezi davası değil, muhtemelen karar açıklanacak olan tek dava ama... Çok ilginç bir tesadüf tabii bir dizi davanın arka arkaya gelmesi. İnsan Hakları Örgütlerinden Gezi davası, Özgür Gündem davası ve Büyükada davaları için çağrı e, yapıldı. Yani savunucuları savunmanın vakti geldi diyor e, bu açıklamada. Çünkü bu üç dava da aslında hak savunucuları yargılanıyordu. Arka arkaya tarihler e, vermişler davalara dair 14 Şubat bir tanesinin duruşması aslında geride kaldı bu bu açıklama daha önce yapılmıştı Eren Keskin yargılanıyor Özgür Gündem davasından onun duruşması vardı karar açıklanmadı 18 Şubat'ta yani yarın gezi davası var zaten üzerine konuştuk 19 Şubat'ta ise katıldıkları sıradan bir sivil toplum toplantısında gözaltına alınan 10 hak savunucusu bu toplantıyı organize ettiği iddiasıyla daha sonra dosyaya e, dahil edilen uluslararası Af örgütü Onursal başkanının taner kılıçla birlikte iki buçuk yıldır yargılanıyor. Bu hatırlarsanız Büyük Ada davası diye geçiyordu. Burada da hak savunucuları, insan hakları savunucuları yargılanıyordu. Bunun da İstanbul 35. <gülüyor> ağır ceza mahkemesinde e, görülecek davası. Evet, 19 bu da Şubat'ta. kavala ve gezi davası gibi sanığı olmayan, evet, bu e, da büyük e, bir komplo olmayan. Ve hatta orada tesadüfen bulunan başka bir toplantı için orada bulunan insanların da basına düşerek yani medyanın desteklemesi bir şekilde medyanın işteklemesi diyeyim ya da tetiklemesi sonucunda adları geçen bir takım insanlar mesela tesadüfen orada bulunan. Büyükada'da bulunan ya da İstanbul'da bulunan o sırada bazı sosyal bilimciler filan da isimleri evet. geçen bir davaydı o da. Ee, Büyükada davası. Şimdi bu saydığımız üç dava hak savunucularının davasıydı ama sadece bu kadar değil yarın bir tane daha dava var. Türkiye tarihinin en önemli davalarından bir tanesi Dink davası olacak. 103. duruşma gerçekleşecek 18'de 20 Şubat tarihleri arasında 14. ağır ceza mahkemesinde yani Çağlayan'da e, gerçekleşecek. Kuran'ın arkadaşları bir kez daha bir basın açıklaması düzenleyip davayı takip edecekler, adalet nöbetini e, sürdürecekler. Fakat 103. duruşma diyoruz. Bu ilginç aslında hani kaç yıldan beri artık 2007'den beri sürüyor biliyorsunuz bu dava. Fakat ikinciye başladı bu dava. Yani ikinciye başlayan davanın 103. Duruşması yoksa iki yüzü falan Çoktan geride bıraktık Ve hala adalet yok Bu davada da Bir de e, hukuki açıdan önemli bir gelişmede e, Yiğit Aksakoğlu'yla Radyo Agosta Bu cumartesi günü evet. e, Konuşan e, Arkadaşlarımız Şeyi de söylediler yani e, Elçinin Davasında hı hı. da önemli bir gelişme oldu öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı ve polisler hakkında e, bir iddianame ortaya yani bir soruşturma pardon iddianame değil soruşturma başlatılması bu önemli midir elbette önemli yani bir sonuç çıkar mı asla bilmiyoruz elbette bilmiyoruz ama önemli olduğunu da Yedvart e, Danzikyan bizzat söyledi yani. Evet. Son olarak bu davalarla ilgili bir gelişme daha var daha doğrusu bir çağrı daha var arka arkaya kampanyalar başladı çünkü gidişatın kötü olduğu izleniminden dolayı bir grup aktiviste dönemin, dönemin Dışişleri bakın Ahmet Davutoğlu ve o dönem yine bakan olan Ali Babacan'a çağrı yaptılar sizler de bu davada mağdur, mağdur olarak geçiyorsunuz geri çekin madem. Çünkü şöyle açıklamalar yaptılar. Hemen bunu da hatırlatmış aktivistler. Ahmet Davutoğlu gezi olayları için bir anda Türkiye hakkında iki hafta içinde yeni bir algı oluşturma operasyonu başlatıldı. Olaylarda komple teorilerin ötesinde bir vaka bulunuyor demişti. Bu o dönem AKP üyesi iken. Geçtiğimiz ay yaptı açıklamada ise gezi sırasında Tayyip Bey'i Taksim'e o gençlerin arasına götürmek. Onlarla görüştürmek için uğraştım ikna edemedim diye açıklama yaptı. Öyleyse diyorlar ki. Geri çekil bu davadan Davutoğlu'na. Babacan ise Gezi olayları sırasında bu bizim gelecekte görmek istediğimiz bir gençlik davranışı değil demişti. Geçtiğimiz Aralık ayında yaptığı açıklamada ise samimi eleştirilere bile tahammül edememek çok yazık. Gezi davasında mağdur olarak yer almam benim talep ettiğim bir durum değil. Şahsi olarak Gezi ile alakalı hiçbir mağduriyetim yok. Diye açıklama yapmış o zaman geri çekil diyorlar. Evet o zaman bu açıklamaları Kuvveden fiile dönüştürmek Gerekiyor eski eski bir deyimi Kullanacak olursak yani Fiili bir hale Getirmek gerekiyor Öte yandan Gezi davasının Sanıklarından Yiğit Aksakoğlu Hafta sonunda Gezi davasına sona yaklaşılırken 18 Şubat'ta yani yarın Silivri'de görülecek duruşma öncesi savcının mütalaasında ağırlaştırılmış mebbet hapis istenen e, Yiğit Aksakoğlu Türkiye'de Bernard Van Leer Vakfı'nın Türkiye temsilcisi kendisi bir e, çocuklarla uğraşan evet. e, çocuk gelişimi e, uzmanı aslında bütün Hı -hı. ömrünü de ...bu işe vakfetmiş... ...bir kişi tamamen tesadüfen... ...aslında buna... ...bağlanması... ...izlediği için durumu sadece... ...gezi davasını... ...gezi olaylarını... Se ...seyretmek... Hı hı. ...yüzünden ömür boyu hapiste... ...hapse atılmakla... E, ...tehdit ediliyor, evet. suçlanıyor... Ve e, çeşitli, mesela çok çeşitli şeyler oldu Şişirim Payzı'nın sorularını Cevapladı T24'te evet. Ve savcının kanıtlanamayan iddialarla ağırlaştırılmış meybet hapis cezası istediğini anlatıyor. Eylem, gezi eylemleri bir senaryo olarak kullanılıyor. Gezi davasında Osman Kavala'yı içeride tutma davası olduğunu söylüyor net olarak. Belki, e çünkü aslında hı? burada şunu da hatırlatıyor. Bir gezi davası vardı zaten. Hatırlayın Mücella Yapıcı falan yargılandı. Berat, berat ettiler. ettiler diyor. <gülüyor> bu davada. Şimdi bu ikincisi gene Gezi davası diye geçiyor ama o yüzden iyi şey vurgusu yapıyor. Bu aslında Osman Kavala davasıdır. Gezi davası falan değil. Biz de e, onunla birlikte e, yargının içeride tutmak için Kavala'yı bir düzen e, hazırlanmış durumda deniyor. Evet, yani Tümüyle bir düzenleme olduğu ortaya çıkıyor. Bunu bize niye yapıyorlar anlamıyorum diyor şirin payzında konuşmasında. Ben gerçekten bu devlete ne yaptım ki beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar bir hücreye tıkmak istiyorlar. Gerçekten ne yaptığımı biri çıkıp anlatsın istiyorum. 220 gün tek başıma bir yerde kaldım yani hücrede kalıyor ve sonra tahliye oldum yetmedi mi? Kimse çıkıp bunun için sorumluluk almadı. Bu iş bu kadar kolay mı diyor. Birisi de çıkıp çocuklarıma anlatsın bunu diyor. iki tane kızı var. Evet. Ee, ve son duruşmaya giderken aslında sivil toplumun cenazesine gideceğiz diyor. İddianamenin kopyala yapıştır yöntemiyle hazırlandığına da dikkat çekiyor. İddianame de 11 yıl önce ayrıldığı iş yerinde yani Bilgi Üniversitesi'nde hala çalışıyor göründüğünü biraz önce sen de söyledin Özdeş. Evet. Aynı bilgi mütalada da copy paste ile, kopyala yapıştır yöntemiyle yer aldığını, insanların kişisel olarak destek verdiğini ama kurumsal olarak herkesin korktuğunu belirtiyor. Hiçbir kurum benimle ilgili sesini çıkaramadı. Bundan sonra da çıkaramayacaklar. Bitti diyor. Sivil toplumun sonuna geldik. Türkiye'de bildiğimiz anlamda sivil toplumun sonuna geldik diye konuşuyor. Ve cenaze törenine diyoruz evet. diyor aslında... E, ...duruşma olarak... ...aynı şey... E, ...New York Times'ın 14 Şubat tarihli... E, ...nüsasında... ...yayınlanan... ...mülakatında da Carlotta Gal te ...tecrübeli gazetecilerinden... ...New York Times'ın ona söylüyor... ...yani bir protestoya tan tanık oldu... ...izledi bir protesto gösteriyi... ...ve şimdi ...muhtemelen bir... E, ...ömür boyu hapis cezasıyla... ...cezalandırılması isteniyor diyor... Karla Togal, ilginç, çok güzel kızlarıyla beraber çekilmiş fotoğraflarını da içeren bir haber var. Ve aynı şekilde e, Yiğit Aksakoğlu, e, işte biraz önce de sözünü ettiğim gibi Radyo Agosta'da e, yarım saat konuk oldu. Ve bütün bu tuhaflıkları, hukuk tuhaflıklarını e, sordular ve anlattı kendisi de aynı zamanda Medyascope'ta da evet Medyascope'ta da konuştu yiğit. Bu ilk duruşmada zaten Yiğit Aksakol'u serbest bırakılmıştı. Yani evet serbest bırakılmıştı. Ben o duruşmaya katılmıştım. Avukatı çok ilginç bir şey söyledi. Şimdi bütün bu dava gezi davası hükümeti devirmek suçundan şey yapıyor. Kavala için finansörü deniyor. Mücella yapıcı dedi ki bir tane şey var, kanıt var buna dair. 200 tane poğaça göndermiş dedi. <gülüyor> Osman Kavala şey tek kanıt bu. Bunun dışında hiçbir maddi yardım şeyi yok. Onun dışında hükümeti devirme suçundan yargılanıyorlar. Ama avukatı dedi ki hiç değilse Ergenekon davasında koca koca generaller falan vardı. Yani altında tankları olan, şey askerleri olan falan, hani devirebilecek durumda olan. Yiğit ise sivil eylemlerden dolayı e, yargılanıyor dedi. Yani mahkemede de böyle geçiyor. Şiddetsiz eylemler bunlar diyor. Evet. Ha bunlar bizim bildiğimiz demokrasilerde zaten izin verilen şeylerdir. Hatta ismi geçiyor. Yani Yiğit de söylüyor. Piyano işte çalan e, bir tane aktivist vardı. Duran adam eylemleri vardı. Bunları önleyin Yiğit'in e, yapmış olabileceği geçiyor. Yani bunların yapmış olsa dahi zaten suç olmaması gereken eylemler. Evet. Profesör Ayşe Buğra ile Osman Kaval'ın eşi de yapılmış. Ezgi Başaran tarafından yapılmış bir söyleşi var gazete duvarda. Artık bu tuhaflıklara katlanmam çok zorlaştı diyor. Yani e, mütala iddianameden farklı değil. Yine anlaşılmaktadır, görülmüştür gibi ifadelerle dolu. Fakat neyin anlaşıldığının yahut görüldüğünün anlatılmadığı bir belge. Tuhaf bir mütala diyor. Ve müebbet hapis isteniyor bunun karşılığında. Çok ürkütücü bir şey. İnanılır gibi de değil. Hukuki sürece güvenimi iyice yitirdiğim günlerdeyim. İşte buna da ayrıca çok zor katlanıyorum. Osman tutuklandığından beri iddianame çıkıncaya kadar geçen sürede hukuki bir süreç işliyor. Aman duralım bekleyelim gibi bir düşüncedeydim. Çok sessiz, sabırlı ve terbiyeli bir tavır takındım. Şimdi bunlarla karşılaşınca artık hukukun, adaletin işleyişine güveniyorum demek çok zorlaştı. Diyor... Artık ümitlenmemeye çalışıyorum diyebilirim diyor. Çünkü ümitlendiğim oldu sonra herkesin şahit olduğu gibi inanılmaz gelişmelerle karşılaştım. İşte ümitten o inanılmaz noktaya savrulmak çok zor oluyor. İnsan çok sarsılıyor, bütün dengesi bozuluyor. O nedenle umut sözünü çok kullanmıyorum. Fakat olay o kadar inanılmaz ki, o kadar acayip iddialar, tuhaf iddianame ve mütala metinleri ortaya kondu ki Herhalde bir noktada bunlar bitecek diyorum. Ayrıca mahkeme sürecinde avukatların devamlı dikkat çektiği usulsüzlükler, işte biraz önce üzerinde durmaya çalıştığımız şeyler. Bu kadar olmaz, bu değişir. Nasıl bu değişir nasıl olsa dedirtiyor insana. Ama bugün geldiğimiz noktada bu kadar da oluyormuş işte diyor. Göz göre göre yaşanıyor bu hadiseler. Bir kitabına uydurayım kaygısı dahi yok diyor. Yani. E, savunmanın söylediği ya da talep ettiği hiçbir şey dikkate alınmıyor. Sanki sanıklar hiçbir şey söylememiş. Sanki hiç duruşma yapılmamış gibi adım adım ilerliyor. Yani Ayşe Buran'ın e, çizdiği tablodan bizim de oraya gidenlerin herkesin de görmüş olabileceği gibi o dev boyutlu ekranlar ve işte hakimleri, tanıkları, sanıkları da uzaktan minik görebileceğin dev boyutlu olaylarda Kafkaesk Kafkasal bir şey var yani Kafkan'ın dava romanı gibi ya da işte başka distopyalarda da görülebilecek bir şey gibi. Yani şey diyor beş kere duruşma yapıldı. Bir psikolojik gerilim filmindeymişiz gibi diyor. Onlardan birinde iddia makamının iki tanığı dinlendi. O tanıklar çok net biçimde sanıkların çoğunu tanımadıklarını, tanıdıklarını hiçbir biçimde şiddet eylemlerine Ön ayak olduğuna şahit olmadıklarını anlattılar. Bakın iddianın makamının tanıkları bu kişiler. Bırakın sanıkların ve avukatlarının sayfalarca savunmalarını kendi tanıklarının ifadelerini dahi dikkate almadan dediğim gibi duruşmalar hiç yapılmamış gibi mütalaa yazılmış. Osman Kavala tırnak içinde cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs tırnağı kapat etmiştir ağırlaştırılmış müebbet alsın denmiş şimdi bu tuhaf değil de nedir diyor ee, ve yani Ezgi gazeteci Ezgi Başaran da soruyor e siz son derece kibar ifade ettiniz sabrınızı hayranlıkla izliyorum tuhaf kelimesiyle devam edeyim ben de o zaman mahkeme heyeti de çok tuhaf şekilde değişip durdu öyle değil mi diyor tabi davaya bakan heyette 3 kez değişiklik oldu mesela bir duruşmada Osman'ın tahliye edilmesi yönünde oy kullanan mahkeme başkanı bir sonraki duruşmayı göremeden başka yere atandı. Yerine gelen heyet başkanı tutukluluğun devamı yönünde karar verdi. Bu kadar göz göre göre yaşanıyor bu hadiseler. Bir kitabına uydurayım kaygısı dahi yok diyor. E, duruşmaların tamamını izleyen Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sezgin Tanrı Kulu müsamere yaşanıyor burada demişti. Hayır müsamere de değil diyor Ayşe Buğra. Müsamerede bile bir plan program olur Bizimkinde sanıklar konuşuyor Anlatıyor avukatlar belgeler sunuyor Sanki tüm bunlar buhar olup gidiyor Bakınız Osman'ın avukatı Köksal Bayraktar Türkiye'nin en saygın ceza avukatlarından biri Bunca yıllık meslek hayatında ilk kez mahkeme terk etti Red, Reddi hakim talep ettikten sonra Ve bunu kolay yapmadı ama çaresiz kaldı Tabi bizler açısından avukatların çaresizliğini görmek de ürkütücü oluyor demiş. Ve e, şu da önemli. Bu süreçte diyor gazeteci e, ezgi başaran... Bu süreçte yalnız bir kaldığınızı bırakıldığınızı düşünüyor musunuz? Yine ezberi hareket eden bir kesim de kafasında yarattığı liberaller torbasında görüyor Osman Kavala'yı ve mesnetsiz biçimde. Siz yetmez ama evet dediğiniz günlerin şimdi cefasını çekiyormuş çekiyorsunuz gibi bir vicdan rahatlatmasına giriyor. Yani her duruşmadan sonra hepimiz sersemlemiş vaziyete geliyoruz. Çıkıyorum duruşma salonundan sessiz film sahnesi gibi bir şeyle karşılaşıyorum. İnsanlar bana ne diyeceğini şaşırıyor haklı olarak. Bana dehşetle bakıyorlar diyor. Ve e, Osman Kavala ile ilgili Avrupa'nın parasıyla gelip ülkesini eleştirdi. 1915 meselesi ve Kürt sorunu konularını gündemde tutmaya çalıştı şeklinde fikirler de var. Buna ne dersiniz? Buna ne denebilir diyor Buğra. 1915'in konuşulmasından ya, yahut Kürt sorusunun konuşulmasından hoşlanmayan insanlar olabilir. Niye böyle konferanslar düzenleniyor diyenler olabilir ama bu fikirden Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesine uygun suç çıkaramazsınız. Osman ilk tutuklandığında hükümete yakın gazetelerden biri onun için Türkiye'nin en karanlık adamı diye manşet attı. Suç duyurusunda bulunduk. Cevap ne gelmiş? ifade özgürlüğüne girer. Ben ne diyeyim artık diyor Ayşe Bura. Hayır benim eşim karanlık bir insan değildir. Her yaptığı açık ve kayıtlıdır mı diyeyim. Ki öyledir. Ama niçin bunları anlatmak durumdayım ben diyor. Ve sonuçta şunu söylüyor... Yani zira iddianamede suçun kendisi tanımlanmış değil. Sözde o suçu desteklemesi gereken kanıtlar ortada yok. O zaman tabii ki biz ne konuşuyoruz? Niye hukuki platformda kalamıyoruz? Kalamıyoruz çünkü deminden beri anlattığım gibi hukukla ilgisi olmayan tuhaf bir bulutun içindeyiz. Onun için bir kez daha söyleyeyim. Osman hiçbir siyasi partiye üye olmayan, hiçbir siyasi hareketin içinde olmayan Demokrasi, insan hakları ve sivil toplum için ömrünü harcamış bir insandır 30 küsur yılımızda birlikte geçti İyi bir insandır Çok iyi bir insandır Osman diyor Ve bugüne dönersek işte bugün de bunları yaşıyoruz Böyle durumlarda insanın sağlam durması gerekiyor Oturup ağlayacak halimiz yok Çalışmaya çalışıyorum ben Akademik çalışmalarıma odaklanmaya gayret ediyorum Okumak bizi kurtardı ona şükrediyorum gerçek dışı temelsiz bir şey yaşıyoruz çünkü her adımda daha da şaşırıyoruz hafif insan hakları mahkemesi bizim savunmalarda söylemeye çalıştığımız şeyi teyit etti yani doğruladı ve hak ihlali yapıldığına hükmetti çok rahatladık çok sevindik fakat olmayacak iş oldu ve mahkeme ahim kararını da görmezden geldi diyor peki neden bu yani Avrupa'dan kop koparılmak isteniyor radikal biçimde sanki bu ülke diyor yani aceleyle hüküm verip ahim kararını boşa düşürmek istiyor olabilirler avukatların yorumu da bu şekilde diyor yani ahim kararından sonra duruşma aralıkları sıklaştı ve geçen hafta hop diye savcı mütalaasını yayınladı ne yapılmak isteniyor sorusuna aceleyle bunu söylüyor Tüm bu yaşananlardan sonra o duruşmaları seyrettikten sonra bunu ümit etmek yani Osman Kavala tahliye edilebilir edilebilir öyle değil mi diyor sorusuna. Ayşe Buğra Profesör diyor ki bu o duruşmaları seyrettikten sonra bunu ümit etmek ne kadar gerçekçi bilemiyorum. Böyle bir iddianamenin hazırlanması duruşmaların bu şekilde tasarlanması ve şimdi de Aynı minvalde bir mütalaa yazılması, insana Osman nezdinde sivil toplum faaliyetlerini baltalamak, gezi olaylarını kriminalize ederek, yani suç sayarak, başka herhangi bir sivil protesto eyleminin önünü kesmek, Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaşması türünden gayeler olduğunu düşündürüyor. İster istemez aklıma böyle şeyler geliyor. Şimdi de bütün bunlar bir araya gelerek Türkiye'nin demokratik dünyadaki yerini etkiler bir hal aldı diyor. Sonunda da şunu söylüyor Biliyorum çok zorladım Yordum sizi diyor Ezgi Başaran Zaten hiç sevmiyorsunuz bu tip bir röportajı Biliyorum bitiriyorum son bir soruyla Bahçenizde bir Erguvan ağacı varmış Hep Osman Kavala'yla Onu budar mevsimleri Geçirmişsiniz Erguvan nasıl Bugünlerde diyor Ben pek öyle bahçe işleriyle Uğraşmam diyor Buğra Osman çok sever bahçe işlerini. o uğraşırdı Erguvan kurudu Ezgi maalesef evet Mor salkım dadandı Mor salkım çok agresiftir Sardı erguveni ve kuruttu Ah diyor Ezgi Başaran Erguvenlar yine dikilir ne yapalım Öyle diyeceğiz diyor Buğra Mevsimin gelmesini bekleyeceğiz diyor Durum bu Merkezde ya Sanırım herkesi hareketlendiren şey Son olarak e, AYM'nin aldığı kararı ...karşı yerel mahkemenin direnmesi oldu. Çünkü ahim kararının ardından aslında... ...anayasa A mahkemesi bir paralel karar açıkladı. Tahliye dedi birkaç hafta önce. Yerel mahkeme kabul etmedi, direndi yani. Sonra AYM... ...geçen hafta tekrar bir açıklama yaptı. Yerel mahkemelerin görevi... ...direnmek değildir üst mahkemeye. Gerekeni yapmaktır. Aynen dedi. Öyle. Birkaç gün sonra savcı mütalağa verdi. Dolayısıyla herkes... ...ayaklandı bundan itibaren. Galiba kötü şeyler olacak diye. Yani şeyi de söylemek lazım... Ee yeryüzünün en büyük gelmiş geçmişi en büyük e, üstü mahkemesi bölgesel bir mahkeme olan yargı organı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Onun e, kararları Avrupa e, İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan yani onu e, meclisinden onaylayarak geçirmiş olan ülkeler için üst hukuk niteliğindedir. Yani Çelişki olursa bile Avrupa İnsan Hakları ve uluslarüstü usulüne uygun yürürlüğe konmuş e, antlaşmaların ki Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi tam da böyledir. O zaman e, üstün gelir. Yani anayasanın 90. maddesinde bu açıkça veriliyor. Türkiye Cumhuriyeti anayasası. Nın. Dolayısıyla da anayasa mahkemesi de Türkiye'nin en yüksek mahkemesi. Yani bölgenin ve dünyanın en yüksek uluslararası, uluslar üstü mahkemesi. Bir de e, ülkenin en yüksek mahkemesi bu yönde karar verilmesine rağmen alt mahkemeler delilsiz kanıtsız ve tanıksız hiçbir şeysiz olarak bu karara direniyorlar. Bu dünya tarihinde görülmüş en büyük garip hukuki garabetlerden biridense kesinlikle eridir. Zaten ülkenin de dünyanın da dünyanın gözü de bu davanın üstünde pek çok yakından takip ediliyor. şey Carl Togel'ın Şeyle Yiğit ile yaptığı e, mülakatta da New York Times gazetesinde 14 Şubat'ta açıkça söyleniyor. Bütün dünyanın da gözü üstünde bunların deniyor. Bu, bu sizin anlattığınız sürece bir itiraz gelmişti. E, belki hatırlarsınız Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum bir ka, e, basın açıklaması yaptı. Yo ahim kararları e, uygulanmak zorunda değildir. Bir tür öneri niteliğindedir gibi bir açıklama yapmıştı. Onu, onun hukukçuluğu biraz geride kalmış olsa gerek. Tıpkı Türkiye Komünist Partisi üyeliği gibi geride <gülüyor> kalmış. Eskiden, öyle bir, Eskiden yani. öyle bir üyeliği vardı. Geride kalmış oluyor ama New York Times'da evet, tecrübeli gazeteci Carl Otogal'ın da açıkça belirttiği gibi bütün dünyanın da önde gelen şeyleri Hukuk otoriteleri ve Avrupa Birliği gibi örgütlerin elemanları, insan hakları, savunucusu örgütlerinde gözleri bu davada takip ediyorlar. Orada da olacaklar evet. diyor. Ve Sezgin Tanrıkulu'dan da e, Cumhuriyet Halk Partili Tanrıkulu'n Ocak ayı hak ihlalleri raporunda atam 67 kişi hakkında sadece depreme ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldığı bir... Belirtildiği gibi çok tuhaf ve çarpıcı bir açıklama var. Çeşitli ihlaller var. Oradan da hükümeti devirmeye yönelik bir suçlama gelebilir bu gelebilir arada. Eğer gezi mümkünse <gülüyor> evet, bu da gayet aynen, mümkün. Evet. Mehmet Yılmaz da son olarak söyleyelim. Bütün bir saati, yarım saati bölmedik. Bu çok Türkiye tarihinin önemli bir davasından konuşuyoruz. Ee, şeyle bitirelim. Mehmet y. Y. Y. Yılmaz da T24'te şey yazmış Bu dava diyor sivil haklara darbenin ilk adımıdır diyor bugünkü tarihi. Dünya tarihinde ilk kez şiddet kullanılmasını önermeyen demokratik yöntemlerle hak savunuculuğu Hükümeti cebir ve şiddetle devirmeye teşebbüs suçuna kanıt oluşturulmuşta bulunuyor Osman Kavala, Yiğit Aksakol ve Mücella yapacağı hakkında cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen davada artık sona gelindi. Yarın yapılacak duruşmada değilse bile bir sonrakinde bu üç kişiyi bir daha güneş yüzü göremeyecekleri bir cezaya çarptıracaklar. Davayla ilgili olarak yeni bir heyetin görevlendirmesi bunu düşündürüyor Hakimler Savcılar Kurulu günün birinde bu davaya bakan 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iki heyet halinde çalışmasına karar verdi ve Gezi davasının başlarında Kavala ve Aksakoğlu'nun tahliyeleri yönünde oy kullanan iki yargıç mahkemenin ikinci heyetine atandı. Birinci heyette tutuklu yargılamada ısrarcı olan hakimin yanına da iki hakim tayin edildi. Nitekim bu operasyondan bekledi, beklenen fayda hasıl oldu. Kavala ahim kararına rağmen tutuklu olarak hapishanede anayasanın tabi hakim, doğal yargıç ilkesinin Cumhurbaşkanı'nın emrindeki hakimler savcılar kurulu tarafından böylesine fütursuzca çiğnenmesi davanın olası sonucu hakkında da bir fikir veriyor olmalı. Oysa kırıntı halinde vicdana ve hukuk nasyonuna sahip bir mahkeme bu davayla ilgili iddianame savcının kafasına fırlatmalıydı. Savcı bu üç kişinin gezi protestolarını organize ederek hükümeti devirmeyi amaçladığını iddia ediyor. Ama bunu nasıl yapmışlar belli değil. İddia ediyor kanıt ortaya koyamıyor. Savunmanın ortaya koyduğu gerçekleri çürütecek bir yeni bilgi de yok. Osman Kavala ile Mücella yapıcı güya darbe yapacaklar ama aralarında telefonla bile konuşmamışlar. Böyle bir bağlantı ya da temas olsa savcının buna ulaşması çocuk oyuncağı. Savcı kanıt göstermiyor sadece iddia ediyor. Osman Kavala ile Yiğit Aksakoğlu arasında 2012'de tek bir iletişim kaydı var. Bu iletişim nasıl olmuş telefonla mı konuşulmuş o halde kaç dakika sürmüş yoksa SMS mi atılmış atıldıysa o SMS niye iddianameye girmemiş bunlar belli değil. Da ben ekleyeyim taksak olduğundan naklen 35 saniyelik bir telefon görüşmesi evet. kaydından bahsediyor. Bütün Gezi davası örgütlenmesinin Türkiye toplumuna ayağa kaldırma operasyonu bu 35 saniyelik bir telefon konuşmasıyla olduğu söyleniyor. Savcı diyor Gezi protestolarının Soros tarafından sağlanan kaynaklarla finanse edildiğini iddia ediyor. Ama bir küçük makbuz bile yok. Dünya yüzünde en kolay şey artık paranın izini sürmek ve bunun için de Türkiye'de uzman Masak diye bir kuruluş var. Savcı Soros konusunda ısrarlıysa Sorosçuların başı Can Paker'e, Mehmet Kambarlıs'ın kayınbiraderi parantez, bu konuyu niye sormamış? Savcı Kavala ve arkadaşlarını Otpor lideriyle Mısır'da görüşmüş olmakla da suçluyor ama görüştüklerine ilişkin bir kanıt da iddianamede yok. Sırbistan'ın savaş suçlusu ve insanlığa karşı işlenmiş suçlardan sorumlu diktatörü Milošević'in devrilmesinde etkin olan demokratik protestolarda öne çıkan gruplardan biri de Otpor isimli bir gençlik hareketiydi. Milošević'in iktidardan düşmesine neden olan gösteriler kaybettiği seçimi emrindeki seçim komisyonunu kullanarak iptal ettirip iktidardan gitmemekte direnince başlamıştı. Bizimkilerin Otpor'dan bu kadar kıllanmalarının nedeni acaba bu muydu diye düşünmeden de edemiyorum. Otpor'un bir pasif direniş hareketi olduğunu bütün bu süreç boyunca şiddete yönelik hiçbir eylemin içinde yer almadığını da söyleyelim. Otpor, Mursi'nin iktidara gelmesiyle sonuçlanan Arap Baharı'nda Mısırlı demokratik güçlerin yanında yer almıştı. Yiğit Aksakoğlu'nun önce bu dava nedeniyle tutuklanmaya şimdi ağırlaştırılmış müebbet hapse götürmekte olan suçu sivil toplum çalışmalarında bulunmasıydı. Söz konusu Seminer'in konusu ne? Sivil itaatsizlik ve şiddetsiz demokratik eylemler. Böylece diye bitiriyor yazıyı Mehmet Yılmaz. Dünya tarihinde ilk kez şiddet kullanılmasını önermeyen demokratik yöntemlerle hak savunuculuğu, hükümeti cebir ve şiddetle devirmeye teşebbüs suçuna kanıt oluşturmuş da bulunuyor. Mahkemenin yargılanmanın başından beri izlediği yola ve HSK'nin yani Hakim Savcılar Kurulu'nun bu konudaki açık tutumuna bakarsak bu uyduruk dava nedeniyle çok ağır cezalar verilecek, bu cezaları vermelerinin nedeni Erdoğan rejiminin demokratik protestolardan sadece korkuyor olması da değildir. Bu tür demokratik gösterilerden ödleri kopuyor ama asıl hedefleri günün birinde Miloşević gibi seçim sonuçlarını tanımayıp sivil darbe yapmak durumunda kalırlarsa dışarıda bu hukuksuzluğa ses çıkaracak insan bırakmamaktır. Türkiye'nin demokrasiden yana tüm güçleri bilmelidir ki bu dava ile yargılanan ve mahkum edilecek olan demokratik haklarımızın varlığı konusundaki ısrarımızdır. Bu dava anayasal haklarımızı askıya almaya yönelik bir sivil darbenin ilk adımıdır diyor Mehmet Y. y. Yılmaz 17 Şubat tarihli e, T24 yazısında durum bu yani birinci saatin sonunda başka ne gezi dışında bir şeyden bahsedebildik iklim krizinden ile ilgili olağanüstü şeyler var aslında ...insanlığın tam bir... ...şey... ...domino etkisiyle tam bir fırtınadan... ...yani iklim krizi... ...aşırı hava olayları... ...türlerin yok oluşu... ...suyun bitmesi... ...ve yiyecek... ...yiyeceğin bitmesi, kıtlığın... ...hepsi kendi işlerinde son derece... ...ciddi olan bu beş olayın... ...beşinin birden etkisinin de... ...çok daha büyük olacağını... ...ortaya koyan... Son derece önemli bir açıklama e, araştırma yayınlandı ve 52 ülkenin önde gelen 222 bilim insanı bunu söylediler bir araştırmada. Ve 2020'nin tamamen en kritik zaman olduğunu bunu önlemek evet. için yoksa insanlığın ve bütün canlılar aleminin feci bir şey olduğunu söylediler. Bir ikinciyi de ekleyelim PNAS diye kısaltılan Proceedings of the National Academy of Sciences yani Amerika Birleşik Devletleri'de ulusal bilim akademileri tutanakları diye adlandırılan saygın bilim yayınında, bilimsel yayında acayip bir araştırma çıktı. 2070'e kadar yani sadece 50 yıl içinde dünyadaki bitkilerin ve hayvan türlerinin, canlı türlerinin en az üçte biri yok olabilir deniyor. Bu dünya, gezegen tarihinde hiç görülmemiş bir şey bu. Çok ayrıntılı bir araştırma. Hatta yani şeye kadar, yüzde ellisinin bile ortadan kalkabileceği söyleniyor araştırmaya. Canlıların yüzde ellisinin... Evet. Yani ...ben bir hesap yaptım... ...benim iki tane torunum var... ...birisi 52 yaşında olacak... ...birisi de 70 yaşında olacak... ...torunlarımın... ...ikisi de dünyadaki bütün şeylerin... ...yok olduğunu... ...rahatlıkla görebilecek durumdalar... ...2070'te... ...hatta yarısı bile... ...olabilir deniyor... ...bunu sonuçlarını açıklamışlar... ...Christian Roman Palacios... ...önderliğinde bir şey... Yani tam bir varoluş krizi var. İster beğenelim, ister beğenmeyelim. ister üzerinde duralım, ister durmayalım. Bu olağanüstü bir şey. Ve daha iki gün önce mi, üç gün önce mi ne? Bumblebee denem, arı türünün ortadan kalkmakta olduğunu hızla gördük. Oysa polinasyon yapıyor. Bütün bitkileri dölleyebiliyor. En büyük unsurlardan biri. Onun da yok oluşuyla... Karşı karşıyayız. Bunları konuşamıyoruz. Bunun yerine Kuzey Denizi'ne bir kocaman baraj, duvar yapılması projesi var. Milyarlar ve milyarlar... Britanya'da. Canında. Britanya'da. Çünkü seller alıp götürüyor. Tabii denizler yükseliyor. Sular Önlemle senler. duvar. Evet. Bir... E, göçler var. Önlemle duvar. <gülüyor> evet. Çok ağır bir durum var. Savaş meseleleri. Duvarlar yıkıldı zannediyorduk 91'de ama... Şimdi kat ve kat fazla olarak geri geliyorlar. Evet, her açık kitapta da duvar maddesine dönüp bakmak lazım. Bazıları eksik bırakılmış ama gene de dünyada literatüre ilk önemli ağır, ağırlık verilen duvar maddesi bizim açık kitaptadır diye bakabiliriz Açık Radyo'nun kitabında. Buna karşılıkta işte son derece önemli iki yazı da çıktı. Onları da yayınlayacağız. Birisi Chris Hedges'in Ütopyacı Mühendislik. Topya mühendisliğinin getirdiği felaketten bahsediyor çok önemli bir yazı yani 28 Ocak 2019 tarihli bir münazaraya hazırlık olarak notlarından siyasetin artık eski usul çalışmadığına karar verilmeli devrim zamanı gelmiştir diyor kapitalizm iflas etmiştir diyor. Evet. Aynı şekilde George Monbiot da kapitalizm gezegenin kanseridir çok geç kalınmadan operasyon yapılması gerekir sonlu bir gezegende sonsuz büyüme felakete reçete yazmaktır diye 18 dakikalık bir videosu var Double Down News'da onları da konuşacağız ama durumun felaketini de geçen hafta konuşmuştuk sadece bir rakam verelim dünyanın en büyük 4 petrol şirketinin Exxon, Mobil Shell, Chevron ve BP'nin 30 yıllık karının zamansal dökümü yapıldığında Saniyede 2.134 dolar. Her saniye 2.134 dolar kazandığını bu şirketlerin salisede 35.5 dolar kazandığını. Onun için de bu kardan vazgeçmek istemediklerini söyleyerek bitirelim. Şimdi Ali Bilge ile konuşacağız. Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın. Günaydınlar. Günaydın arkadaşlar. Merhaba. Herkese iyi haftalar. Teşekkür ederiz. Ay, teşekkür ederiz. Çok yoğun, acayip bir hafta başlıyor. Bir, biraz değişiklik yaparak açık gazetenin alışılmış formatını bütünüyle meseleyi bu başta ...Osman kavala davası olmak üzere ge ve gezi davası diyelim peki. Onun dışında diğer Hukuki garabetleri de Kısaca özetleyerek Türkiye'nin içine girdiği bir Çok alacakaranlık Kuşağını Aydınlatmaya birazcık olsun Vermeye çalıştık Malum yarın Gezi davasında Önemli bir aşamada olacak Davanın seyrini Takip edenler arasında Herhalde siz Davanın güne kadar gelişini anlatmış olmalısınız diye düşünüyorum. Evet, evet. Yaklaşık Şunu, bir saat boyunca. Bir saattir onu yaptık ondan yaklaşık. Ondan oralara girmeyeyim. Yalnız e, yani şunun altını çizmekte fayda var. E, i̇lk gizli davaları Berat'ta sonuçlandı. Evet. dosya 2019 yılında 6 yıl sonra e, gündeme getirildi. Ve e, ondan sonra başladı bu davanın ve o dosyayı hazırlayan ekip hem yargı ve emniyet mensupları daha sonra işte o dönem e, yargıda ve emniyette hakim olan Gülen Cemak'i hizmet hareketi daha sonra FETRİDAT terör örgütlerine grubun üyelerinin bugün yargılanan hüküm giymiş e, yargı ve emniyet mensuplarından oluştuğunun e, altını çizmekte fayda var ve bugün Osman Kavala'nın bir numaralı tanık olarak bulunduğu e, dava 6 yıl sonra açılan dava ondan önceki açılan davalarında Berat da sonuçlandığını belirtelim. Evet bir ee, şeyi de söyledi Galip Bey. Yani bir öncelikle 1376 yurttaştan yapılan ortak açıklama. Ben de oradaydım Gezi'deydim. Gezi'de dile getirilen bu toplumun özlemleri ve talepleridir, talepleridir yargılanamaz diye biten. Onun arkasından da şeyden de bahsettik. Çok önemli teknik ayrıntılarında net bir dille verildi. Kampanya çağrımızdır. Yargı yok, infaz var şeklinde oradan da gördüğümüz yani hem tutukluk süresi hem iddianamenin yapılandırılması hem mahkemenin yapılandırılması oluşması değişimler hem duruşma sürecinin kendisi hem de Aldırın. mütala üzerindeki bütün tuhaflıkları dünya tarihinde görülmüş en e, hukuka uygun olmayan hatta tamamen aykırı olan durumları da ele aldık. Aldırın. Ağ gemi de herhalde değinmiş olmalı. Evet, evet. Tabii. Anladım. O zaman e, yani e, burada e, garabet bir durum oldu. E, ortada. Yani bu davanın e, aslında a, herhalde bu müşteki sıfatıyla e, bulunanlara da değinmiş olmalısınız. Yani o zaman ki üyelerinin de e, mağdur olduğunu. Mağdur, evet. Ama bugün e, muhalefete geçen üyelerin e, hala bu konudaki tavrını değiştirmediklerini düşünüyoruz. Bakın takım böyle şey beyanları var. O zamanki koşullar içinde müşteki olduk diyor. Özellikle yeni kurulacak parti e, Ali Babacan e, ve diğer e, müşteki sıfatı olanlar da hiçbir davalara da katılmadılar. E, mağdur sıfatıyla Ali, Ali Osman e, Korkmaz'ın... E, Ali İsmail Sıkmadan, Korkmaz. Evet, şey katıldık. Yani sonuçta anladığım kadarıyla dosya toparlanmış Osman kavala birinci kısımda dosya tekrar girmeyelim ama şunun ve altını çizmekte fayda var. Bu dava yani gezi davası Türkiye'deki siyasal sürecin burada çıkacak kararı bu karara karşı takılacak tavır Türkiye'de. Türkiye'nin nereye evrileceğine, fiyatral konjöktürün, e, de, gelişmelerin nereye evrileceğine dair bir eşit dava. E, şimdi sonuç olarak bu davada işte bütün darabetler var ve Avrupa e, İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, hızlandırılmasının de onun önünü kesmeye çalışıyor. Ama temel olarak da fiyatral gelişmelerin nasıl evrileceğini önümüzdeki dönemde e, iktidar muhalefet süreçlerini ee, nasıl evleneceğine dair de bir e, beklenti oluştu diyor. Ee, özellikle e, muhalefetin bu davalara sahip çıkmak e, e, deseni çok önemli. Çünkü e, yani bu e, yarın gelişmeler çerçevesi içerisinde e, bu eşit e, nasıl aşılır ve bu metodeye nasıl bakmalıyız? Yani çok böyle garabetler içeren davalar zincirine sahip. Türkiye özellikle 15 Temmuz'dan bu yana olağanüstü hal sürecinden ve anayasa değişikliğinden bu yana e, muhalif tüm unsurlara böyle şemsiye davalar var. E, muhalif meselelere muhalefet üzerinden bakan. O zaman davalara nasıl bakma sorunu muhalefet üstünden e, sorusunun cevaplanması gerekiyor. Nasıl izlenmeli, nasıl bakılması lazım. Gizli ve bu tür davalara ee, bu anlamda aslında siyasi partilerin kurulacak olan ve kuruluş olan siyasi partilerin e, bu garabeti ortaklaştırması e, ve bu garabeti e, karşı çıkma sürecinde bir ortaklaşma yaratmaları gerekiyor. Yani ittifakla e, bu davalara bakmak gerekiyor. Bu aynı zamanda sivil toplum dediğimiz, demokratik kitle örgütleri dediğimiz kesimler içinde geçerli. Bunu, bu davalara bir kere gerçekten davaların e, o kadar e, sürünce medyelerin medya etkisiyle davalara olan e, kayıtsızlık artmaya başlıyor içerisinde. Dolayısıyla e, hem bu imza e, kampanyaları, bu karşı çıkış, çünkü e, bir toplumsal e, hak arama mücadelesini söndürülmeye çalışılmaktadır gezi davasında bu tür garabetlerle. Yani insanların yaşam biçimlerine, hayatlarına karışmasına karşı bir gün gezi davası. Aynı zamanda sahip çıkmasızdır bir bölgeye, bir şeye ve genel olarak da haklarına sahip çıkmasızdır. Bu anlamda gizinin muhatabı olan, yani gezinin hem tabiçe mahkemi durumunda olan bir saray rejimi var. da ee, bu, gezide takılman tabur, bu garabet dosya e, sivil toplumu sivil toplumun e, damarlarını tıkamayı hedefleyen bir dava olarak karşımıza çıkıyor. Onun için e, demokrasi mücadelesinin Önemli bir parçası önümüzdeki süreç açısından gezi davası ve belirli davalar. Dolayısıyla siyasi partiler, demokratik kitle, örgütle ve sivil toplum bu davalara ittifakla bakmak, izlemek, sahip çıkmak zorundadır. Özellikle de müşteki sıfatıyla yeni bir muhafazakar parti oluşumu, merkez parti oluşumunda da sahip kesimleri bu kutlundaki tutumlarını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor ve kavramı nedenlemesi gerekiyor. E, Gezi ve benzeri davalar dediğimiz gibi e, içinde bulunduğumuz e, otoriter rejimin e, demokratik e, rejime dönüşmesi için e, çok derece önemli basamak davalar olarak e, karşımıza çıkıyor. Her zaman taze izlemek gündeme getirmek gerekiyor. Kamuoyunun e, bu davaları e, sahiplenmesi cesaretini nasıl diyeceğiz diye de ortaya koyduğu Türkiye tarihinde 5.5 milyon insan 3.5-4 ay süren bir hak arayış Burada kayıtlar söz konusudur. 7 bin insan yaralanmıştır. Bütün bunların sonucu burada bir siyasal geliştirmek gerekiyorsa bu siyaset siyasi partilerin bu davalara ortak bir çabayla görüşmemesi Karşı çıkması, takip etmesi, izlenmesi ve sivil toplum bağlantılarıyla, demokratik ittifakları bağlantılarıyla bir ittifak süreci içerisinde bu davaların e, izlenmesi, takip edilmesi e, gerekli diyelim. Başka eklemek istediğiniz suçlar varsa bende sizde e, devam edin diyorlar şimdi başladık. Evet, yani aslında e, çeşitli yazarlar da. E... Gerek Osman Kavala'nın eşi Profesör Ayşe Buğra, kendi programcımızdır da aynı zamanda, çok net olarak söylüyor ki bu dünyanın görmüş olduğu en hukuk dışı, en acayip hukukun hem usul hem esas olarak çiğnenmiş olduğu ve avukatların Normalde bütün ömürleri savunma düzenlemekle geçmiş olan avukatların dahi hayatlarında ilk defa mahkeme reddi yapıp mahkemeyi terk etmelerine sahne olan durumlar olduğunu söyledikleri ve mesela çok şey de gerekli Yiğit Aksakoğlu'nun işte, hem Şirin Paşanın programında T24'te hem açık radyo radyo Agos'ta hem de medya mediascope'ta verdiği şeylerde de olağanüstü tuhaflıkların ceryan ettiği hatta tuhaflık ötesi bir durumdan bahsettikleri bir vaziyet var ortada. Öte yandan da Mehmet Yılmaz da sivil haklara darbenin ilk adımı olduğunu, dünya tarihinde ilk kez şiddet kullanılmasını önermeyen demokratik yöntemlerle halk savunuculuğunun hükümeti cebir ve şiddetle devirmeye teşebbüs suçuna kanıt oluşturması gibi en büyük garabet olduğunu da e, söylüyorlar. Yazarlardan böyle bir durum var. Yani işte e, bu e, karikatür süreç, yani bir taraftan yani e, bir te topa gelmez, e, dağına meyve tanıttıklarla süreyen süreç, ee, yani insanlar istiklal mahkemelerini nazi mahkemelerini falan hatırlatan bizler. ki onlardan bile Dimitrov ee, savunması aklıma geliyor. Zaman zaman baktığımızda ee, yani sonuçta ee, terbest bırakılmıştır. Çünkü konulan şeyler, kanıtlar boşa çıkarılmıştır. George Ve Dimitrov dinler. değil mi Bulgaristan devrimcisi? Bulgaristan devrimcisi. Almanya'da titriptanır, Reichstag yangını, o savunmalar, mahkeme süreçleri çok önemlidir. Biz e, 70'li yıllarda e, o savunmalara çok okuduk, okuyan bir misiniz. Hatta tiyatro, Ankara Tanrı da tahmin et çok başarılı bir oyundu. Şimdi o mahkemeleri neden, e, aratır cinsten bir durumla karşı karşıyayım e, Aynı zamanda ikiler mahkemelerinde biliyorsunuz savunma görüntü. E, bir şey söz konusu değildir. Tamamen e, hakimlerin ve savcuların değerlenmelerini i̇şte Burada da var yani. istiklal pardon bir, bir ufak parantez daha açayım. Çok kısa. Evet. İstiklal Mahkemesi'nin e, yargıçları da e, zaten hukukçu değillerdi. Yargıç değillerdi. değillerdi. Tamamen atanma yoluyla siyasi yani politik kişilerdi. Hatta, kim zaman vekillerdi. Evet. Tabii ki millet yani çoğunluğu da orada öyle görev aldılar. Yani sonuçta geldiğimiz aşama bu önümüzdeki siyasal sürecin hem muhalefet açısından hem iktidar açısından nasıl evrileceğine dair de bize çok önemli anlatıları olacak bir dava sürecindeyiz. Diğer davalarla olduğu gibi iktidarın kendi perspektifinden muhalefetin kendi perspektifine baktığımızda ...böyle bir duruma işaret ettiğini görüyoruz... ...bu tamamen siyasi... ...ve e, bugünkü siyasi... erke elinde bulunduran... E, ...yapının eseri olan bir dava olarak... E, ...karşımızda bulunuyor... ...ama burada da temelde... ...bütün bu davalara... E, ...ittifak e, çerçevesi içerisinden... ...bakmak, ilerlemek e, gerekir... E, ...bu anlamda bir... E, ...yol izlenmesinde fayda var... ...bu ittifak meselesini... ...sindeme getirdiğim bir husus... Ee, özellikle de siyasi parti kongrelerinin başladığı bu yeni dönemde de İttifak e, meselesi, siyasi e, partilerin demokrasiye geçiş. Türkiye bugün demokratik bir rejim içerisinde değil. Türkiye'nin adına hibrit demokrasi diyorlar. İşte bizde otoriter rejim diyoruz ki barca. E, ve işte böyle davalarla karşı karşıya kalıyoruz. Bir ülkedeyiz. E, yasama yürütme yargının Kuvvetler Birliği çatma göre yapılandığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bir sistem üzerindeyiz. Ee, buradan bir çıkış yolu arıyor, aramak durumunda Türkiye'de e, demokrasiden yana kesilmez, e, geniş toplumsal kesilmez. O zaman bu iki şeyi nasıl yaratabiliriz, bu modeli nasıl yaratabiliriz? Bu ittifak üzerinden söyleyecek bir e, yapılanma ile Türkiye e, yeniden e, kaybettiği demokrasideki toprakları e, kazanabileceği e, mümkün ancak ittifak üzerinden olabiliyor yıpranmış bir iktidar var yıpranmış bir koalisyon var e, gerici bir koalisyon var iktidarda bunun üstesinden gelmenin yolu bu e, duruma karşı olan güçlerin birleşmesinden ortak bir sözleşme üzerinden yürümesinden geçiyor aynı zamanda bu davalarla da bağlantılıdır bu e, dolayısıyla e, önümüzdeki günlerde ki önümüzdeki hafta pazar günü e, ilk kongre HDS kongresi haklarının e, Demokrasi Partisi'nin kongresi yapılacak. Onlar bu konuda önemli bir doküman geliştirdiler. İttifak demokratik ittifak ve demokrasi ittifakını üzerine yaptıkları, yani kongre öncesi yaptıkları değerlendirme toplantılarında böyle bir mücadele perspektifi geliştirdiler ve demokratik ittifakı ve demokratik iktidarı hedeflediklerini medet bir e, bildiri yayınladılar. Bu çerçeve içerisinde anladığım kadarıyla HDP Kongresi bu anlayış içerisinde e, girecek. Yani her türlü yaşadıkları işte, dokunulmazlıkların kaldırılması, e, son seçimlerde e, Millet İttifakı'na verdikleri destek, ardından e, kayyum atabılarına karşı desteklerdikleri kesimlerinin sessizliği, e, Suriye e, tezgilesine, ana muhalefetin e, millet İttifakı'nın olumlu oy vermesine rağmen e, ittifak arayışındaki enerjileri e, geriye düşmüş değil. E, önümüzdeki haftada bu kongreyi e, izleyip e, o gelişmeleri e, açık radyoda aktarmaya çalışacağız. E, dolayısıyla e, kongreleri otoriter rejimden çıkış platformları gibi değerlendirmekte e, siyasi partilerin bu e, bakış içerisinde olmasında fayda e, var. Önümüzdeki dönemin ve gerçekten otoriter rejimden demokratik rejime geçiş planlaması içerisinde bir Türkiye olmasını istiyorsak onların bunların da cürriyet e, bağdaşması sözleşmesi, intrakı üzerinde anlaşması gerekiyor. Kuvvetli bir ittifak arzusundaysanız bunları e, yapmak durumdasınız. Sabun köpüğü ittifaklar diyorsanız e, seçimlere dönüş, işte senden 3 kişi benden 3 kişi bu vaziyetinde giderse o zaman bu e, bir e, karşılık bulunuyor. E, otoriter isteklere e, karşı bir duruş sergileyemiyor. Dolayısıyla kuvvetli ittifaklar arzusunun bu kongreler süreci içerisinde e, ortaya konması e, çatısının çatılması lazım. Ki bakın CHP e, geçtiğimiz günlerde e, siyasi ayak seçenin e, siyasi ayağı ee, Genel Başkan Kılıçdaroğlu e, grup konuşmasında bunu dile getirdi. E, bunda da şunu da şimdi değildim açıkçası kendi hesabıma. Yani e, 2002'den 2013'e kadar olan evrede 11 yıllık süre içerisinde o partinin, AK Parti'nin kuruluş dönemlerinde e, biz de burada programlarımızda yaptığımız analizlerde bir yıl makale kitap söz konusu bu ittifakla kurulan bir partidir. Yani cemaatle e, milli görüş yönlerini çıkaranların ittifakıyla oluşan bir harekettir AK Parti. Bu ittifak e, tabii ki siyasi olarak karşılığını AK Partide ve onun yöneticilerinde buldu. Ve o anlamda da zaten e, muazzam bir organik ilişki içinde cezan etti iş dünyasıyla olan ilişkilerinde bükrasideki yapılanmalarda asyai video yapılanmalarda eğitim alanında vesaire vesaire yani e, CHPde bu anlamda e, bunu yeni mi keşfettin sorusunu e, sormamızda fayda var e, siyasi Tabı ilişkisi belli bir durumdur yani e, o zaman ismiyle hizmet hareketi Cmaat ve bugünkü ismiyle 15 temizden sonra 32 tüter gitti 17-25 sırasında biz yat ak parti sözcüleri biz bu saate kadar onların <gülüyor> ittifak içerisindeydik ama onların kötülüklerini anlamamış durumdaydık. Ali Bey 15-17-25 Aralık derken de neyi kastettiğimizi bir açıklam yapar mısınız yeni din yıllar oldu dinleyiciler evet doğru. bir bilmiyor olabilirler. Bu ilişkiye yani e, Cuma hareketi bugünkü Petro denilen hareketle AK Parti siyasi liderliği arasındaki ittifak e, önce mavi Marmara olayıyla sadece giden e, mavi Marmara'daki görüş ayrılığıyla da başladı daha sonra e, ilk içerisindeki yapılanmada bir kapışma yaşandı ve MİT Müsteşarı Hakan fiının neredeyse gözaltına alınma şey e, durumu söz konusu oldu e, Petrubatçı hakim ve tavcıların gayretiydi. Daha sonra bu çatışma yani aynı yumurta ikizlerinin çatışması 17-25 rolsuzluklar dosyası ve iktidar siyasi iktidarının o zamanki başbakan ve ailesi ve 4 bakanı 5 bakanı ilgilendiren bizzat, işte tanıtları şeyle konulmuş dergelenmiş bir soruşturmayla ee, başladı. Buna biz 17-25 e, diye e, siyasi ve itibari tarihi geçen gözaltına e, almalar ve sonrası e, iktidarın e, o bozulması sonucu olarak değerlendiriyoruz. Bazı bakanlar da yani, istifa etmişlerdi değil mi? Gördüğü. Evet. E, bir de reza muharap var ki, uluslararası ölçüde şu an bir dava oldu. E, yani aktör konumundaki kişi İrem'le ticaretin başında bulunan ve iki ülke arasındaki ambargoyu denen ve buradan kaynaklanan muazzam paraların bakanlara rüşvet olarak dağıtıldığını gösteren ve belli bir akraba grubu içerisinde Ceren neden olaylar zinciri 1725 Bundan sonra da badem yaşadığımız 15 Temmuz, darbesi ile karşı karşıya kaldık. Sonra birbirlerine hasret ve muazzam bir sevgi duyan Erdoğan ve Recep Tayyip arasındaki muazzam çatışmaya ve ondan sonraki tutuklamaları bugün herhalde binlerce insan yürüdükleri şeyi uzanmış. Eski ortağın yürüdükleri bunlar da açıkçası yarın tarihsel bir şeyi analiz ettiğimizde soru yani AKP'lik nerede başlar nerede biter diye ben soru soruyordum gerçekten de anlamıyordum çünkü cemaat nerede başlar nerede biter bunların ilişkileri bu tamamen bir pasta paylaşımı üzerinden bakmakta fayda var bu pasta paylaşımının kavgaları siyasal derinde bunlara yol açtı. Türkiye'de bu yoldan otoriter bir rejime ulaştı. Esas mesela şu anda bu otoriter rejimden biz demokratik bir rejime nasıl geçebiliriz sorusunun yanıtlarını bulmak. Bu yanıtlar bizi davalara kadar götürüyor. Ee, bakın CHP böyle bir vites arttırdı geçen hafta. İşte siyasi hayattan dedi yıllar sonra. Ama hemen üstüne ne geldi? İş Bankası İstiklalatı'nın hazineye delir. Yani bu masada bekleyen bir kararname. Ee, hazineye, devrin ilişkin. Ee, dolayısıyla önümüzdeki siyasal gelişmeleri takip etmek açısından bu davalarla birlikte e, sıkışan hem iktidatı hem dış politika açısından eğilmekte olan sürecine girmiş bir e, iktidar ittifakı var. Ee, Ali Bey e, bir de İş Bankası hisseleri derken bir, bir cümleyle de özetleyip hatırlatırsak doğru, doğru, doğru. E, lütfen. Ee, şimdi İş Bankası'nın e, İlk ortaklığı e, Mustafa Kemal e, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in hissesi var e, ve bu hisse daha sonra e, vasiyeti üzerine e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne devredilmişti 1938 sonrasında. Daha sonra e, Dizek Parti döneme gittikten Demokrat Parti'ye geçtince de İş Bankası hisselerinin hazineye devri söz konusu oldu. Ama 60'tan sonra tekrar CHP'ye geçti. Burada şöyle bir şey var. CHP yönetimde temsil ediliyor ama buradaki kar parları o zaman Atatürk'ün başkanlığında kurulan Türk Dil Kuruma Tarih Kurumu'na çalışmaları için ayrılan bir kaynak olarak vasiyet edilmişti. Bu süreç 12 Eylül 1980'e kadar geldi. 60-80 arasında. 80'de bu hisseler nerede temsil edildi? O zamanki ki cuntanın genel sekreteri Aydar Saltık vardı. Genel sekreter 12 Mart darbesinin e, 12 Eylül'ün şey, Eylül Eylül Eylül, afedersiniz. 12 Eylül'ün afedersiniz. Haydar Saltık temsil etti. Genel sekreterlik temsil, temsil etti. Evet. Cuntanın konseyi vardı beş kişi. Bir de genel sekreter vardı. O tarafından temsil edildi. Daha sonraki yıllarda eee CHP'nin tekrar e, 12 Eylül sonrası 90'ların ortasında kurulması ve 10 Eylül'nin bazı bu tür tasarruflarının e, e, ne, parlamento'da e, değişikliğe tabi tutulması sonrasında eski siyasi partinin açılma imkanı olması doğrultusunda e, tekrar CHP'ye geçti bu işte e, bunun ölçüsü bu bizim bir iş bankası koltuğunda yapabiliriz yani. Evet. Yani e, bugün. Bu, ee, gündeme bunu getirdiler diyorsunuz sıkışınca evet evet yani bu karşılıklı hemen sonrasına geldi ee, bir etadif olmasa gerektirir diye düşünüyorum çünkü bunlar dinleniyor konuşuyordu ama e, FETÖ'nün siyasi ayağı konuşması etkili bir konuşmaydı ha, benim tarafımdan günaydın gidecek bir konuşma ama önemliydi e, CHP bir vites attırdı onu söyleyebiliriz iktidarda e, hisseteneklerini gündeme getirmesine bir vites attırdı diyebiliriz karşılıklı böyle bir, bir durum söz konusu. Önümüzdeki günlerde de işaret eder bu e, gelişmeler e, çünkü yeni bir partinin de e, hazırlığı var malum muhalefet e, açısından hem de muhafazakar muhalefet diyebileceğimiz gerçi onlar e, Babacan ve hareketi Böyle, e, merkezde yer alacak bir parti hedefliyorlar, çeşitli kesimlerle e, görüşüyorlar e, onlarla da bir görüşme imkanımız oldu e, partilerin programında çok yetkilendiklerini söylüyorlar e, yani e, bütün bu çerçeve içerisinde e, önümüzdeki sürecin siyasi partilerin kuruluş süreçleri olacak olanların artı kongreleri olanların Temelde Türkiye'nin çıkış yolunu tarif edecek bir ittifak perspektifi üzerinden e, hürriyetlere sahip çıkacak, geliştirecek bir sözleşmeyi ortaya çıkarması gerekmektedir. Ve noktayı koyalım çünkü herhalde e, vaktimizi evet. doldurduk. Evet, e, bu, bu tarafa giremiyoruz, sonraki programlarında gireriz. Evet evet çok e, yani, önemli tabii. Bu İYİ tabi Parti'nin nesi olduğu bayağı şeyler oluyor, görüşmeler, e, insanlar... E, kafa yoruyorlar ve özellikle kurucularında çok kuket izleniyorlar e, yani malum e, eski e, patrondan girebilecek e, şeylere karşı son derece kurucu böyle izlediklerini söylüyorlar ve adeta bir doktora te hazırlar gibidir program hazırdıklarını anlayalım e, göreceğiz ve bu süreçleri izleyeceğiz diyelim Evet, evet çok teşekkür ederiz. Bu arada da işte insan hakları örgütlerinden de bu hafta için hem gezi ya da Osman Kavala diyelim, hem özgür gündem, hem büyük ada davaları için çağrı geldi. Savunucuları savunmanın vakti geldi diyorlar. Ayrıca da bir önemli, iki önemli dava daha var. Bir tanesi Hrant Dink davasında yeni yarın yapılacak. Bir de şeyde bir gelişme oldu. E, Tahir, Elçi. Tahir Elçi davasında da polislere 3 e, polise uzun bir zaman geçmesinin ardında e, bir e, soruşturma açıldı ne sonuç vereceği bilinmemekle beraber önemli bir gelişme olarak da Diyarbakır Barosu'nda bunu takip eden e, avukatlarda da Radyo konuşma e, vardı olumlu bir değerlendirme oluyordu bunların hepsini takip etmeye çalışacağız politik. Çok teşekkür ederim. Görünmez. Hoşça kalın. Sağ olun, hoşça kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık gazda. Ziggy'den dinlemekte olduğumuz parça, dinlediğimiz parçayı yani The Andy Franco'dan dinlemekteydik şimdi. Bu çok ünlü bir folk şarkısı. Aslında İstanbul'dan gelen telefon programımızda da sık sık sözünü ettikleri bir şarkı. Duruma uyarlamış Andy Franco da ve işte birkaç seçimde çaldılar. Hala halk kazanıyor ama biz bütün yolsuzluklara yol yolsuzlukları göndermeye çalıştık. Onun için oy verdik ve büyük şirketleri de göndermeye, savaşın sonunu gelsin diye de oy verdik. Yeni bir yön alalım ve şimdi iş bitene kadar da durmayacağız. Hadi bakalım bu yıl hepimizin zamanıdır. Ey iyi emekçiler, şimdi Washington'da Bizim zihnimizde olanları da dinleyenler var Kulak verenler var Bütün seçmenler Gelecek sefere hangi tarafta olduğumuzu onlara gösterelim 30 yıldır bu kazdık kazdık Ve sonunda kendi kazdığımız şeyin içine gittik Düştük çukurun içindeyiz çıkamıyoruz Ve Reaganomics dedikleri Reagan ekonomisi ...sonunda getirdi... ...bizi buraya bıraktı... Hiç ya ...Allah bilir ya... E, ...serbest piyasa... ...her şey bir yana asla serbest değildir... Hem ...serbestliğin dışındadır... ...ve gezegene de çok pahalıya... ...mal olmaz, olmuştur... ...olmaktadır senin ve benim gibileri... ...bütün bu para tacirlerini... ...beni sömürmelerini istiyorum... ...birazcık sosyalizmde... ...hiç beni hayatta korkutmaz... ...diye giden... Güzel bir e, şarkıyı da e, tekrar dinlemiş olduk. Aslında Sanders bunu kampanya şarkısı yapsa olurmuş yani. Evet, <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle yani çok yani DiFranco'nun çok uzun ve güzel bir şey. Yani her şeyi anlatıyor feministimde bütün e, meselesini de. Sen çözümün bir parçası mısın yoksa üç kağıtçılardan yana mısın diye de bitiyor. Bir karar ver artık. Hangi taraftasın diye. Evet yani bir de şeyden başından programın bahsettik. Israel ile başlayana kadar program birkaç cümle daha verelim. Bu hafta son derece önemli bir hafta olarak gözüküyor. İnsan hakları örgütleri de yani 2019'un sonunda 13 sivil toplumun toplum örgütün çiyle İstanbul'da bir araya gelen insan hakları savunucuları dayanışma A 3 e, önemli dava öncesi yani gezi davası, özgür gündem davası ve büyük ada davası öncesi yayınladığı bir çağrıda, Hak savunucularına sahip çıkılması amacıyla Özgür Gündem Gezi ve hak savunucuları davalarının karar duruşmaları öncesi her akşam saat 20'de hak, savucu, hak savunucularına adalet hashtag ile yani etiketiyle destek verilmesi de isteniyor. Üç karar duruşmasını da yakından takip ediyorlar. Türkiye'nin bağlı olduğu Uluslararası insan Hakları Sözleşmelerini hatırlatıyorlar. Uluslararası ve iç hukukun insan hakları savunucularının yargılandığı davalarda yok sayıldığında belirtiyorlar. Yani savunucuları savunmanın vakti geldi insan hakları savunucularına sahip çık diyorlar. Evet aralarında kadınların hakları için mücadele eden de var çocukların istismarının önlenmesi için çalışan da. ''Tüm insanların fikrini özgürce söyleyebilmesi için çabalayanı da var, işkence ve kötü muameleyi durdurmak için çalışanı da, kimi basın özgürlüğünü korumaya çalışıyor, kimi adil yargılanma hakkınızı savunuyor. Onlar insan, hakkı, insan hakları savunucuları, insan onurunu korumak ve adalet talep etmek için bir adım öne çıkmayı göze alan insanlar. Fakat onlar da senin gibi sıradan insanlar ve saldırı altındalar.'' 22 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti insan hakları savunucularını koruyacağına, koruyacağına dair vaatte bulunduğu bir beyanname hazırla, imzaladı. Fakat bugün onlarca insan hakları savunucusu suçlu gibi gösterilmeye çalışılıyor, tutuklanıyor. Ortada tek bir delil olmadan yargılanıyor, baskı görüyor. Hak savunucuları hapis tehdidiyle susturulmak isteniyor. Önümüzde 3 karar duruşması var deniyor. Metinde bu duruşmalardan önce her akşam Saat 20'de ses çıkar Hak savunucularına adalet hashtag Destek mesajlarını paylaş çağrısı yapmışlar İnsan hakları savunucularına Yöneltilen anlamsız ve dayanıksız Suçlamaların düşürülmesini talep et Evet yani bugün ses Çıkarmazsan sıra sana geldiğinde Ses çıkaracak kimseyi bulamayacaksın evet. Artık yeter Diyorlar bugün haklarını korumak için Öne çıkan insanları korumak için Cesaretini toplama zamanı Bugün onlar gibi öne çıkman gereken gün diyorlar ve biz de şimdi bu bildiriyi söyleyip haftanın karikatürlerine geçeceğiz. Sonradan da biraz da uzatmaları oynayıp diğer geri kalan haberleri de özellikle savaş barış haberlerinde gelişmeleri de topluca size özet olarak vermeye çalışacağız. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Merhaba İzel, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk.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 Bir evdeydik. Yok canım. Cuma günü. 14 Şubat. Yapmayın. <gülüyor> Sevgililerimiz ne böyle? Kırmızı günler, belki. kalpler, karanfiller yok muydu? <gülüyor> Olmaz olur mu? Sonra ne yaptınız onları? <gülüyor> <gülüyor> Çöpe attı. İşte ilk karikatürümüz Gürbüz Doğan ekşi olduğunu karikatürü.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 Ve erkek zulmünün de ya yani hem cinayetlerinin kadın cinayetleri ya da diyelim hem de bu bastırma, eziyet, tecavüz vesaire olaylarının da doğruğa çıktı bir istatistikler yığınından çıkıyoruz. Evet. Tabi evet. şiddet, taciz ve tecavüz en fazla aile içi ve e, hani hem e, sevgililerinden eşlerinden hem de bir. Ay, çekirdek hali içerisinde olduğundan zaten düşünürsek. şey o, Oğuz Demir de bu e, karikatürü sosyal medyada paylaşırken şöyle bir e, dilekte e, bulunmuş. E, tırnak içinde sevgi. E, sevginin kadınları öldürmediği bir gün evet. dileğiyle e, demiş. Tabii kadın hareketinin de sloganını zaten. Evet, evet. Öldüren sevgi istemiyoruz. Öldüren değil. sevgi istemiyor doğru. E, çok anlamlı bir karikatür. Çok beğendim ben bu karikatürü gerçekten.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 Onlar da maalesef sadece sanal ortamdaydı. Yani yazılı basında pek hmm. bu konuda bir şey yok. Bunlardan bir tanesini Norveç'te yaşadığını bildiğim Firuz Kutal çizdi. Oldukça kapsamlı bir karikatür bu. Şöyle, ben de onu Firuz Kutal'ın Instagram sayfasından aldım bu e, karikatürde Suriye'deki hemen hemen bütün unsurlar daha doğrusu hemen hemen de kaldırayım bütün unsurlar e, bütün aktörler yer almış arka planda harabe, harabeye dönmüş bir şehir var dumanları tütüyor üstünden böyle enkazın, evet, yıkıntılar çadırlar da çadırlar var. önünde evet kentin tabelasında ne yazıyor orada da e, İtlip e, yazısını okuyabiliyoruz yine arka planda fakat e, karikatürün hemen sol üst köşesinde ...sapa sağlam duran bir bina var, onun üstünde de iki tane bayrak görüyoruz, ee, bir tanesi Suriye'nin, diğeri de e, Rusya'nın bayrakları bunlar, ön planda en öne geçecek olursak iki tane mutlu kişi var...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 Bilmiyorum alınacak. Suriyede olmayabilir onlar. Evet. S400'ler bizde ama. Evet. Tabii. Bizde de var artık. Ne diyoruz da S demiyoruz? SF400. Öyle mi? Tabii. Bunu biz yapmıştık ya. Karikatürünü bile çizmiştim. Bir de F pardon 400 35. Hm. Evet. Geç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 Araba kırmızı doğru bir onu, evet, evet. onu bildim. Evet. <gülüyor> Neyse arabaya biniyor ve köprüden geçiyor e, Kuzey İrlanda'ya. Oradan tabi e, serbest İrlanda'ya. Ama... Bu da galiba yeni yapılması düşünülen köprüye gönderme. Tabi tabi tabi. Evet. Yani yapılacak olan evet. e, büyük köprüye gönderme. Kanal Londra. Kanal Londra mı? Köprü Yok, Londra. Kan, köprü Londra. Köprü İrlanda. <gülüyor> evet daha <gülüyor> şey şi... olabilir.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 Da, B'de. evet, BD bir istisnaydı şimdi Yiğit Bener artı gerçekte çok güzel bir yazı kalemi evet, ben aldı ben de gördüm evet. onu tabi tamamını okumak mümkün değil uzun bir yazı ama birkaç alıntı aldım Lütfen. onu aktarmak istiyorum şöyle demiş Yiğit Bener 1940 Nant doğumlu sanatçı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 Zaten söyleşilerinde feminizm konusunda aslında her konuda çelişkili görünen hınzır mesajlar vermekten geri durmaz. Örneğin hep normal kadın elbette feministir. Feminist olmak zorundadır. Ben de zaten hiper feministim dedikten sonra bıktım ya o Ben zaten militan falan değilim. Militanlığı sevmiyordum da diyebiliyordu. Evet. İşte tipik karikatürist e, duruşu. Evet, duruşu evet. İşin aslı...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 <gülüyor> müthiş bir karikatür katı. Gerçekten de e, yani erkeklerin neden dehşetle bak, baktıkları o iki erkeğin Tabii özellikle. aklıma Türkiye'deki siyasiyelin yaptığı açıklamalar geliyor. Hamile kadınlar sokaklarda dolaşmamalı <gülüyor> diye. O da. Evet bu fütüristik bir karikatür olmuş onun için. Tahrirbeşler <gülüyor> için. Biz buradan ona merhaba diyelim o zaman. Evet ya yani günaydın diyelim. Günaydın. Bretöşere olağanüstü bir kimlik hem iyi bir sanatçı hem müthiş radikal evet. düşünen evet, çok önemli evet. bir kayıp sırasıyla evet sırasıyla. günaydın diyelim ona ve peki çok teşekkür ederiz ee, hangisini seçiyoruz onu da ben rica edeyim sizden ee, benim önerim son konuştuğumuz Claire Breteş'e evet, e ona da olacak. bir saygı olur hiç değilse evet. Peki, ben de katılıyorum e, mecburen yine. Oy birliğiyle. <gülüyor> oy birliğiyle. Biz i̇yi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok, teşekkür ederim. çok teşekkürler. ederim. Sağ olun. İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet şimdi bir ara vereceğiz aradan sonra da devam edeceğiz uzatmaları oynayacağız özellikle pazartesi günleri hele böylesine olağanüstü bir tırnak içinde alacak karanlık kuşağı yaşadığımız bir dönem için biraz daha zamana ihtiyacımız oluyor dünya haberlerini de araya kısaca özetleyebilelim diye onun için de bunu duyuralım dedik. Açık Gazete yani kovan kuşuyla beraber tekrar döndük yayına 10:07 saat Açık Radyo Böresi 949 AçıkRadyo.com.tr ve Açık gazete uzatmaları oynamaya devam ediyor elimizde çok yoğun sayıda haber var. Koronavirüsünden de son bir bahsedelim gemide Japonya'daki gemide baya yükselen bir şey de var değil mi? Evet orada da yani bunu geçen haftadık biraz konuşmuştuk tuhaf bir durum bir gemide gemiyi karantina altına alıyorsunuz da insanların gerçekten birbirlerini görmesini engellemek gerçekten zor haftalar boyunca küçücük birkaç metrekare içerisinde yaşamalarını şey yapmak. Dolayısıyla gitgide artıyor e, gemideki virüs bulaşan insan sayısı. Evet yani karantinadaki gemide 4 Şubat'ta karantinaya alınmıştı 3500'den fazla insanın bulunduğu turistik bir kruvaziyer diyorlar ben aşk gemisi demeyi tercih ediyorum bir artık tamamen hayatın sanatı taklit ettiği bir absürt film boyutuna ulaşmış pek çok olaydan bir tanesi ama trajik tabi. 3500'den fazla insanın bulunduğu hepsinin kabinlerinde karantinada olduğu bir gemide Covid-19 adı verilen yeni adı o korona virüsünün tespit edilen kişi sayısı 355'e çıktığı duyurulmuştur Bu da bir yanetten bir haber. Diamond Princess adı da çok şık tabi. Sadece birkaç kişi Elmas bulunmuştu 4 Şubat'ta Planta karantinaya Plansiz. alındığında... Şimdi iki tere kartmış. Evet. 350 355. mi dediniz? 355. Yani 1219 kişiye test yapılmış. Gemide çok daha fazla insan var. Yani yarısından az kişiye test yapılmış. 355'inde virüs saptanmış. Bu çok acayip bir şey. Tokyo Büyükelçisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliği de salgın nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisindeki vatandaşların geri dönüşü için uçak göndereceğini duyurmuştu. Ama bir şeye gelenlerden biri de Uçağa alınmamış Öyle tuhaflıklar da olmaya Hı -hı. devam etti Çünkü onda da çıkmış evet. uçağa da almamışlar Şimdi iki arada bir derede kalan insanlardan da bahsediyoruz Tam insanlığın tuhaflı Çin'de e, can kaybı da 1666'ya yükseldi evet. diye bir haber var. Dün akşam baktığımda The Guardian'da 1669'du. Üç kişi daha. Ha, ben e, daha etlenmişti. eski bir şey yapmıştım tabii. Evet e, son bir tek e, şey var bir de. Çin dışında ilk kez Avrupa'da yani Çin dışında değil, Çin dışında ölen başka ülkelerde ölenler vardı ama ilk kez Avrupa'da Fransa'da bir kişi yaşamını kaybetti koronavirüsten. Kendisi de bir Çinli aslında evet bu işin içinden nasıl çıkılacağı bilinmiyor içinde yeni sayılma yeni yapılan sayım yöntemiyle daha fazla sayıda insana bulaştığı da ortaya yöntem değiştirdiler ama şimdi azalmaya başladığı gibi biraz evet. hiç rahatlatıcı haber varsa da doğrusu bu işin çözüleceğine dair herhangi bir şey de görünmüyor ondan da bahsedebiliriz bir de Avrupa'da evet Fransa'da ilk koronavirüsünden ölümde gerçekleşti ve Şaogan şehrinde Hubey eyaletinde çıkmıştı bu onun merkezinde bulunan Şaogan adlı şehirde 10 gün uzatılmış yani en kötü şehir oymuş ve 1775 kişiye çıktı işte söyleniyor ve ölüm oranı 10 gün içinde uzatılmış gardiyanın son haberi Çin'in en ziyade vurulmuş olan en ağır şekilde vurulmuş olan şehri artık evden çıkma yasağına girmişler bütün sakinleri yani yarı orta çağ gibi bir durumdan bahsetmemiz de mümkün. Bunu takip etmeye devam edeceğiz. Çok kolay da değil ama Guardian gazetesi özellikle çok yakından izleyen gündelik raporlar veriyor sabahtan. Son sayı olarak 1775'i verebiliriz. Uh. Ve işte Hubey dışında da 125 yeni vaka Hubey dışında 1933 Hubey içinde Vaka var Bu pazar Günküydü 15 Şubat Cumartesi için 166 Yeni vaka Cuma günü 221 yeni vaka Hubey dışında hepsi Ve perşembe günde 267 yeni Vakadan bahsediliyordu Böyle bir Durumdan bahsedebiliriz Devam ediyoruz şimdi şeyde Biraz da savaş barış haberlerine geçelim. Suriye ordusu Halep'in kontrolünü ele geçirdi diye bir haber verdi. T24'ten son aldım. Suriye destekli Suriye ordusunun düzenlediği operasyon sonucu muhalif grupların bölgeden çekilmesiyle Halep'in kontrolünü tamamen ele geçirdiği belirtiliyor Reuters haberi. Suriye devlet televizyonuna dayandırılıyor. Rusya destekli Suriye ordusu Halep'in kontrolünü ele geçirdi diyor. Gün boyunca Rusya havadan, İran destekli gruplarsa kara'dan muhaliflere yönelik yoğun saldırı düzenledikleri haberi geliyor. Evet, hem bu olayın ardından hem de İdlib'deki gelişmelerin ardından bu hafta sonu ilginç bir e, istihbarat aslında haberleri birkaç şeyde birden yayınlandı. T24'ten de Akdoğan Doğan Özkan bu konuyla ilgili bir yazı yazdı. Heyet Tahrir-i Şam örgütü yani İdlib'deki hakim olan örgüt ki şeyde Halep'te de hakim olan oydu. El-Kaide'nin bir uzantısıydı değil mi? Evet öyleydi. Daha sonra işte ayrıldığını söyledi vesaire. Kendisini kısa bir süre içinde fes edeceğini dair şeyler var. Haberler var. Bunun uzun zamandan beri Türkiye tarafından da istendiğini ama hani bir türlü ikna edilemediği söyleniyordu. Fakat İdlib'deki son gelişmeler ardından da Halep'e rejimin... Kontrolü sağlamasının ardından böyle bir gelişme yaşanabileceği söyleniyor. Kendini fesh edecekmiş. Türkiye'nin ise bir Suriye Milli Ordusu kurmuştu. Hani hatırlarsanız. Evet. Özgür yani bu, Suriye Ordusu'ydu. Sonra Suriye Milli Ordusu'na de, değişti. Adı. Evet çeşitli örgütler bir araya getirildi. Türkiye tarafından Milli Ordu oldu adı. Bunun içerisine dahil alıp. Dolayısıyla daha Türkiye'nin kontrolünde bir yapıya büründürülmesi söz konusu. Evet, peki oradan da birkaç şey daha haber verelim İdlib ve Halep'ten kaçanların sayısının 1 milyonu aştığı gibi evet. bir dehşet verici haber var bu da Şarkül Avsat gazetesinin internet gazetesinden aldığımız bir haber ocaktan bu yana yani bir aydan biraz fazla bir zamanda Suriye Beşer Esad ordusunun rejim güçleri de deniyor İdlib ve Halep'te sürdürdüğü saldırılar şimdiye kadar yaşanan en büyük göç dalgasına yol açmış. Bu dünyanın da en korkunç durumlarından bir tanesi. Bir milyona yakın sivil evlerini barklarını terk etmek zorunda kalmışlar. Yani Suriye insan hakları gözleme ve en çok bilgi alabildiğimiz kaynak o. s -O diye kısaltılıyor. Kara saldırısının başladığı rejim tarafından 24 Ocak'tan bu yana 380 bine yükselmiş yani 400 bine yakın bir yükselme var e, sayı var aralıktan bu yana süren hava ve kara harekatları saldırıları sonucu İdlib ve Halep'ten 1 milyon kişi e, yaklaşık olarak evlerini terk ettiği bildirilmiş e, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin çoğu yürütülen askeri harekat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve ona yakın muhalif gruplar tarafından kontrol altına alınan Halep'in kuzey kırsalı ve İdlib'in kuzey kırsalında yer alan açık alanlarda yaşıyorlar zaten. Biraz önce İza Rosenthal'in de bize gösterdiği karikatürde olduğu gibi çok feci yıkıntılar, çadır şartları, iklim berbat. Akıl almaz yani. Görüntüler de öyle, bilgiler de öyle. Şam, Humus, Hama, Halep ve İdlib'den kaçan yüz binlerce kişi Sarmada ve dana bölgelerinde sıkışmış durumda ve bu şeye göre Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre sadece e, yer aramakla meşgul kendisine barınak aramakla meşgul bu insanlar çünkü keskin bir soğuk var ve bir de keskin bombalar atılıyor operasyonlar var. Kimse yani Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin raporuna göre, Şavkül Hafsat haberi, hiç kimse dola, ne dolar artışıyla ne artan fiyatlarla bunları düşünecek halde değil. Rusya ile Türkiye arasında yapılan anlaşmaya rağmen Moskova ve rejimin askeri operasyonları nedeniyle yüz binlerce Suriyeli sıkıştıkları küçük bir bölgede yaşam mücadelesi veriyor diye. Biraz önceki karikatürde de zaten o. ne evet görülmüştü bir tankın tek bir iki tankın tek bir namlulu ateşi gibi bir durumdan bahsediyoruz milli savunma bakanlığından da bir açıklama gelmiş tel abya adya ab da affedersiniz YPG PKK'nın bombalı araç saldırısında iki sivil öldü üç beş yaralı var diye bir açıklama var. Ee, bir başka açıklamadaysa da dört sivilin hayatını kaybettiği ilk belirlemelere göre diyordu. Ve Suriye Milli Ordusu, Türk Silahlı Kuvvetler ve Suriye Milli Ordusu kontrolüne geçmişti. 13 Ekim 2019'da tel abiat burada da bir bomba patlatılmış, bombalı kamyon. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa bir açıklama yaptı. İdlib konusunda geçtiğimiz hafta sonu AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen üye katılım törenine Katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bir dizi aslında açıklama yapıyor. Ama İdlib konusundaki açıklamaları hepimiz için kaygı verici. E şöyle açıklamalar var. Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal veya ilhak gibi niyeti asla söz konusu değildir. Biz işgal ve ilhakın önüne geçmenin gayreti içindeyiz. Rejim güçleri Soçi... Muhturasının sınırlarına çekilene kadar İdlib'deki sorun çözülmeyecektir. İdlib'deki sorun çözülmedikçe ne buradan sınırlarımıza yönelen yeni evet. kitlelerin ne de ülkemizdeki Suriyelilerin dönüşü mümkün olmayacaktır. İdlib'deki çözüm rejimin saldırganlığının durdurulması ve anlaşmalardaki sınıra çekilmesi aksi takdirde şubat bitmeden bu işi yapacağız. Evet. Bunu dostlarımızın desteğiyle gerçekleştirebilirsek memnuniyet duyarız. Bu işi zor yoldan yapmamız gerekiyorsa ona da varız. Suriye'ye terör örgütlerinden ve rejimin zulmünden temizlemeden bize huzurlu uyumak haramdır. Önemli bir açıklama ürkütücü de Zor yoluna başvuracağı Bu işi dostlarımızla karşısında. yapmayı bekliyoruz yoksa biz zorla da yapacağız demiş tam. Bir kez daha okuyacak olursak bu da BBC Türkçe'nin 15 Şubat tarihindeki Haberinden gözlem noktalarımızın kuşatılmasına sessiz kalmamız mümkün değil diyor. Evet. Bayağı ve bir de Doğu Akdeniz'deki petrol e, sondaj çalışmalarıyla ilgili de önemli bir şey söylemiş evet. aslında. Bir soru sormuşlar. Biz sadece kuru bir petrol arama olayı değildir bu diyor. Bu olayın bizce asıl önemli olan yanı siz siyasi olarak da orada varsınız. Askeri olarak da varsınız. Yani Kıbrıs'tan bahsediyor. <gülüyor> evet tabii. Kabız açıklarından Doğu Akdeniz'de siz bu bölgeye bölgede adeta burayı kontrol eden bir ülke konumundasınız bu bakımdan çok önemli demiş Libya konusunda da Rusya'nın en üst düzeyde buradaki savaşı yönettiğini ifade etmiş. Şimdi tabii bu kuru bir petrol arama olayı değil, kuru bir petrol arama olayı dediği aslında dünyanın en büyük tehlikelerinden bir tanesi evet, fosil yakıt. Fosil yakıt. Ve onu veri kabul ediyor. Yani Yunanistan'ın ya da Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla işte Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de aramalarına da karşı çıkmak ayrı bir şey. Ama bizatihi biz de orada bu şeye katılacağız demek. Yani ayrı bir şey. Ve Rusya'nın en üst düzeyde burada savaşı yönettiğini ifade etmiş Erdoğan da. Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Sarraj hükümetiyle Türkiye'nin yaptığı eğitim ve güvenlik anlaşmasının gereğini de sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz diye orada da bir meydan okuyan konuşma yapmış. Birleşmiş Milletler temsilcisi de bu bir şaka gibi demiş. Libya'ya uygulanan silah ambargosu bir şaka haline geldi diyor. O da Şarkul Hafsat'ın haberi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ilginç bir gönderme yaptı. Bu Akdeniz'deki fosil yakıt arama meselesinde ve Libya ile ilgili. Hatırlarsanız diyor Gazi ordular ilk hedefinizdir Akdeniz'dir ileri demişti <gülüyor> diye bir açıklama yapıyor. emri veriyor. Burada bir mana var. Ee, bunun üzerinde durmak lazım diye de devam ediyor. Evet bunu yorumlamayı şimdi uluslararası ilişkiler uzmanlarına devretmekten başka çaremiz yok. Biz burada fazla da. Yoruma girmeyelim ama Birleşmiş Milletler Libya özel temsilcisi Gassan Selami'nin yardımcısı Stephanie Williams Libya'ya uygulanan silah ambargosu Bir şaka haline geldi diyor Şaka derken çok ciddi bir şey Tabi bu Ve Bloomberg haber ajansına göre Şarkül Afsat da ondan almış Williams Münih güvenlik Konfer Konferansı kapsamında düzenlenen Basın toplantısında bu konuda yüzlerce ihlal olduğuna dikkat çekmiş. Onun için şaka halini aldı diyor. Hala çalkantılı durum ateşkes pamuk ipliğine bağlı demiş. Yani Libya'da da her an büyük bir barut yani barut ateş durumu var. Ve son zamanlarda sürekli ihlal ediliyor. Türkiye, Mısır 2, Birleşik Arap Emirlikleri 3 gibi... Libya çatışmasıyla yakından ilgilenen 13 ülke tarafından yapılan ortak açıklamada söz konusu ülke temsilcilerinin Berlin Zirvesi'nin devamı niteliğinde Münih'te Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısında bir araya geldiler diyor. 16 Şubat dünkü haber ve açıklamada da silah ambargosunun kapsamlı uygulamasına katkıda bulunmak kararlılıkları ifade ediliyor. Başka türlü barut fıçısı patlayacak diyorlar. Yani evet. Çok ciddi bir uyarı bu. Almanya Dışişleri Bakanı da zaten Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarından silah ambargosunu izleme rollerine ilişkin pazartesi yani bugün için bir karar vermelerini istemiş söylemiş bunu. Ve herkes bilmelidir ki bundan sonra silah ambargosunu ihlal eden Birleşmiş Kara, Milletler Kararını ihlal etmiş olur bu sonuçsuz kalamaz demiş çok gerilimli yani evet. içte de dışta da öyle bir de dünyadan bir diğer haber de önemli bir haber daha vermek istiyorum o da Ajans France Press'ten ama Guardian'dan alıyoruz biz ee, Yemen'de dünyanın en büyük insani krizlerinden biri hatta birincisi olduğu söylenen Yemen'deki durumda çoluk çocuk kadın erkek genç ihtiyar herkesin mahvolduğu açlık yani nüfusun yarısının açlıktan ve sefahetten kırıldığı ve bombaların altında yok olduğu bir durum. Birleşmiş Milletler diyor ki 31 kişi sivil öldü diyor Suudilerin bir e, Riyad'dan kalkan bir bombardıman uçağını düşürmesi üzerine H Houthilerin Irak, İran destekli Houthi isyancılarının tor torneydo hava e, aracı düşmüş kaç kişinin öldüğü ya da ne olduğu bilinmiyor El Cauf e, vilayetinde cuma günü olmuş ve arkasından da büyük bir bombardımana girişmiş acımasız bir şekilde 31 kişi ölmüş aralarında çocukların da olduğu söyleniyor 12'de yaralı var El Heyca bölgesinde olmuş bu da böyle gidiyor işte haberlerimiz şimdi bitireceğiz Kirli Çıkı'nın destekçisi Kerem Uzel'e de teşekkür ederek uzatmayı yaptık bir de açıklama yapalım evet, son bir duyuru yapalım bahsetmiştik yarın 18 Şubat'ta Silivri'de gezi davası olacak saat onda başlayacak duruşma ancak öncesinden sivil toplum örgütleri bir çağrı yapıyorlar Silivri'ye gitmek için ve ücretsiz otobüsler de kaldırıyorlar Taksim dayanışmasının hesaplarından ayrıntılı olarak bu Hatların nereden saat kaçta çıkacağını öğrenebilirsiniz ama özetle söylemek gerekirse Sabah 7'de genelde yola çıkılacak hemen her yerden. Kartal, e, metro önü, Bostancı metro, Kadıköy Evlendirme Dairesi, Beşiktaş Bar Barbaros, Şişli Cevahir AVM önü, Bakırköy Ömür Durağı, Avcılar Metrobüs karşısı gibi yerlerden saat 7, 7 5, 8 gibi saatlerde Ücretsiz otobüsler kaldırılıyor... ...katılmak isteyenler... ...Taksim dayanışması hesaplarına... ...sosyal medyadan bakabilirler ayrıntılı olarak... ...Evet Türkiye yakın tarihinin... ...en önemli davalarından bir tanesi... ...görülecek yarın... ...10'da... On, e, ...Silivri'de... ...Evet bu şekilde de bitiriyoruz... ...programımızı bitirirken de... ...bugün üçüncü defa... ...aynı şarkıyı çalarak bitirelim dedik... ...bu sefer... ...Billy Bragg'den dinleyeceğiz... ...London'un yetiştirdiği önemli... ...müzisyen ve aktivistlerden bir tanesi... ...Billy Bragg... ...ve Which Side Are You On şarkısının ...sen hangi taraftasın şarkısını da... ...bir kez de ondan... E, ...dinleyeceğiz... ...ve biz bu arada huzurlardan ayrılalım... ...bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve... ...Robbie Tayyar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz... Andrei Grisco da bize destek vermekteydi... ...dinlediğiniz için çok teşekkürler... ...hepinize günaydın... ...günaydın... günaydın no you This government had an idea, and parliament made it law. It seems like it's illegal to fight for the union anymore. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Set off to join the picket lines, but together we cannot fail. We got stopped by police at the county line. They said, "Go home, boys, or you'll go into jail." And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Well, it's hard to explain to a crying child why her daddy won't go back. So the family suffer, but it hurts me more to hear a scab say, sod you, Jack. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Well, I'm bound to follow my conscience, and I'll do whatever I can. And it'll take much more than a union law to knock the fight out of a working man. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on?